찾았대 Kainat, bugün 30 Aralık Cuma, yıl 2011, ay 12, gün 364, Kasım 53 1433, Hicri Sefer 5, 1427, Rumi Aralık 17 Fırtına Günün tarihi, 62 yıl önce bugün 30 Aralık 1949'da filozof, şair, Dr. Uzat Tevfik İstanbul'da vefat etti. Şiirlerini Serab-ı Ömrüm, Serab Ömrüm adlı kitapta toplamıştır. Yemek listesi gün 364. Yayla çorbası, patatesli köfte, zeytinyağlı dolma, salata, sütlaç. Büyük saatli, saatli marif takvim. takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi bu haftanın son hatta bu yılın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Üstekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet çok günaydınlık bir durumumuz olmadı dün sabah tam beri bir Laş haber son dakika biriyle. Aslında son dakika haberi de olmadı o. Evet bir tuhaf günler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz herhalde. Yani vatandaş kendi devleti tarafından bombalanmış bir durum var. Yılın bitmesine iki gün kala. Devletin kendi halkını bombalaması ve 35 kişiyi öldürmesi durumu söz konusu. Evet 35 ölü en az bir yaralı var. Ve medyada bu haberi korkunç olayı bir haber olarak görmek için saatlerce bekledi. Buna bizzat tanık olduk biz. Yani 10 saat falan sonra verilebildi. Ölenlerin sivil olduğunu söylemek için de 14 saatten fazla bekledi aslında. Yani... Başbakan Erdoğan'ın daha önce yaptığı bir basınla toplantının semereleri, meyveleri de alınmış gibi görünüyor. Yetki bekleniyor herhalde. Bazı gazeteler yetiştirememişti besbelli ama genel yani kurma açıklamasından 9.37 .37 itibariyle oldu. Ve yani, Akşam 9.37 bu arada. Yani 21.37 evet ve bunu sabah ancak verme imkanı. Buldular nedense. Gazeteler hadi neyse. Ee, hani gazeteler belki bağlandı bir önceki gece. Televizyonlar peki o konuda Evet ya söyleyecek çok şey var aslında. Yani vaktimiz de yok. Halimiz de yok aslında. Yani televizyonlar son yıllarda altyazılarda son dakika ile bütün ekranı karartıyor. Ekranları kararttılar bugüne kadar zaten. Her şey son dakika oldu. Bir tek bu hariç yani sınırda bölgede 35 insanın çoğu çocuk çocuktan oluşan, gençlerden oluşan ve bir Encü soyadlı ailenin de tamamen neredeyse 29'u Encü ailesine mensup. Evet ortadan kalktı onlar için iyi bir yılbaşı olmayacağına kalıbımı basarım Encü ailesinin kalanları varsa. Birisi zaten konuşma yapmış Hacı Encü ve bombardmandan sağ kurtulmayı başaran Hacı Encü'nün ifadelerinde askerlerin köylülerin yolunu kestiğini uçaklarında bombardman yaptığını söylemiş. Fırat Haber Ajansı'nın haberi bu. Yani bu Şırnak Uludere ilçesi Orta Su ya da Roboski köyünde oluyor. Köylülerin savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilmesi olayı. Evet, insansız hava araçları daha önce Pakistan'da, Afganistan'da sık sık gördüğümüz, okuduğumuz ve sizlere de nakletmeye çalıştığımız olaylardan biri bu. İnsansız hava araçları öyle bir şeyler görüyor. İşte ondan sonra... Haber veriyor. Yani haber vermesi de görüntüler Görüntüne izleniyor. Veriyor. Bakıyorlar böyle görüntülere. Artık gece karanlığında ne görüyorlarsa. E vuralım bari. Deniliyor ve vuruluyor. Evet ölenlerin PKK'lı değil köylüler olduğu ve kaçakçılıkla iştigal ettikleri görülüyor. Zaten bu kaçakçılık... Ne fark eder ki? Yani biliniyor mu veya bir, bir önemi var mı onun? E şu var yani neden orada bulunduklarını izah etmek için bir yani bu herkesin bildiği açık bir sır zaten e, kaçakçılık yani Sır da değil hani giderseniz e, bölgeye e, o şekilde adlandırılan e, ürünleri de zaten buluyorsunuz. Hani bunlar da bir şekilde e, giriyor mazon, demek ki. Mazot ve sigara yani. Zaten e, aslında bugün Vatan Gazetesi'nde çok net olarak bence durum. Ortaya yani Vatan Gazetesi onu bir şey olarak hani net olarak ortaya koymak amaçlı yazmamış oraya ama, o ama ufacık biz, bir detay olarak yer alıyor. Evet, biz o ufak detaydan çok şey büyük bir şey çıkartmaya çalışıyoruz belki de. Yani 29. 29'u Encü ailesinden aralarında korucular var ve yaşları 12 ile 16 arasında değişen çok sayıda çocuk var. Yani bu bir katliam tabi. Ölenlerden biri de bir, bir gazi çocuğu diyor. Bir köylü. Bence en, en can alıcı detay da bu. Yaşamlarını mazot ve sigara kaçakçılığı yaparak sürdürdüklerini bunun için her seferinde 50 lira. Yazıyla 50 lira kazandıklarını anlatmış. 50 lira için. Yani Cesetler traktörle taşınmış ve manzaralar hakikaten bilmiyorum nasıl tasvir edilebilir. Ya bu insanlar bir şekilde 50 lira veya başka bir şey hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Orada ve çoğu da çocuk bunların 12 ile 16 yaş arasında. Evet ağlayanlar var. Ben birkaç da görüntüde ağlamayı dahi beceremeyen tamamen şokta olan genç insanlar da gördüm kadınlar falan. yani çok büyük bir facia, trajedi ve işte yanlışlık deniyor, insansız hava aracı deniyor. Ee, yani aslında şeyde bu yıl sonu değerlendirmesinde de önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız dördüncü bölümünde bugün başlıyoruz söylediğimiz gibi yani ne başbakandan bir açıklama yok, hükümetten de eğer bir hata varsa şey yaparız diyorlar. E, gereği yapılacaktır demiş. Hüseyin Çelik konuşmuş. Hükmü var mı? Terörle mücadele devam edecektir demiş. Hayır yani bunun e, bir hata varsa diye gereği yapılacaktır. Varsa varsayıma dayanıyor. Dilek şart kipiyle de denir buna konuşuluyor. Varsa diye. Ve şey de çok ilgi çekici doğrusu insan. E, gerçekten ...ne diyeceğini bilemediği anlardan biri Hüseyin Çeyli'nin... Bir kulak atalım istiyorsanız? Bir hata, kusur, yanlışlık ve eksiklik varsa diyor. Ve bunun bir operasyon kazası olduğunu söylüyor. Hata varsa demeden önce... Evet, kulağı... Önce dinleyelim, sonra üzerinde konuşuruz. Hakkari'nin Uludere ilçesinin... ...Ortasu köyü ile... Irak toprakları içerisinde bulunan Sinat Haftanin bölgesi arasındaki bir yerde bir grup terörist zannedilerek terörist zanlı ve kastıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava kuvvetleri tarafından oraya bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırı sonucunda 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, bir yaralı vardır. 35'inin de kimliği tespit edilmiş durumda. Ve çoğu da e, 30 yaşın altında olan genç insanlardan oluşuyor. Öldürülen insanların büyük bir çoğunluğu aynı ailenin mensuplarıdır. Bunların içerisinde korucu çocukları vardır. Bir gazi çocuğu vardır. E, dolayısıyla olay üzücü bir olaydır. Bu insanların e, büyük çapta sigara kaçakçılığı ile uğraşan insanlar olduğu tespiti vardır. Bu insanların yüzde yüz kaçakçılık yaptıkları tespit edilse bile onların böyle bir muameleye maruz kalmaları, onların bombalanmaları gerekmiyor. Bir hata, bir kusur, bir yanlış, bir eksiklik varsa bu asla örtbas edilmeyecektir. Yani kaçakçılıktan dolayı mı vurulduğunu söylüyor? Bu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı konuştu. Yok öyle bir şey demiyor ama yani bir anlaşılır gibi değil aslında. Bu bir operasyon kazasıdır diyor ama bir hata, kusur, yanlışlık ve eksiklik varsa hukuk devleti içinde gereken yapılır diyor. Bunun soruşturması. Şimdi bir kere birkaç problemimiz var yani. Neden böylesine büyük bir trajedide başbakanın kendisi konuşmuyor. Hatta dün ben hayır, görmedim dünden beri hiçbir açıklama sana. Rahatsan Hanım siz... Yok, hayır yok işte. Neden o konuşmuyor diyorum işte bende zaten. He. Neden Başbakan Yardımcısı Arınç konuşmuyor mesela? Neden İçişleri Bakanı konuşmuyor? Neden hepsi birden konuşmuyor? Ve Muhalefet Partisi lideri ne diyor? Çünkü bunlar çok tuhaf. Yani Encü ailesinin 29 ferdi... ...tamamen yok olmuş, haritadan silinmiş, bu dünyadan gitmiş ve böyle kahreden hata filan diye konuşmalar yapılıyor bu yani... ...Şırınak'ta ölen insanların ailelerine ait ses de var elimizde, biraz da onların sesine kulak verelim. Para bulamıyor, okuyor orada, para bulamıyor geliyor burada kaçırcıkla yapıyor. Günde 30 milyon buluyor günde. Onun için bunu yapıyor. Her gün gelip gidiyorsunuz değil mi? Her gün evet. gelip gün her gün. öğrenci mi bunların yani. çoğu? Öğrenci hep öğrenci listesi. Bazıları istedim. öğrencidir. E, Okul okuyorlar. Bazıları bir sürü yeteri okula gidiyorlar. Kardeşi, Okul parasını topluyorlar. Bazıları kardeşi, iki, i̇ki şey oğlu var, iki oğlu. Ya oğlum. Artı var bunda. İnsan hakikaten ne diyeceğini Bilemiyor. Hepsi öğrencidir. Okul parası topluyorlar şeklinde. Evet. Şirak'ta öğrenlerin aileleri konuşuyor. Basına haber olmayı çok zor başardılar. Hükümetten de kayda değer bir açıklama yok. Ve sonuç olarak belki de medya ve yetkililer haksız değil diye düşünüyorum. Çünkü bu insanların bir haber değeri Zaten kıymet harbiyesi ve bir haber değeri olması beklenemez. Üç adet kelimeyle, hepsi de kala başlayan üç kelimeyle ifade edilebilir. Bunlar kaçakçı, köylü ve Kürttüler. Yani başbakanın kendi sözünü de başka bir bağlamda Suriye için söylediği, Başar-ı için söylediği sözü, Belki aklına getiriyor insan. Kendi halkını katleden bir yönetimin meşruiyeti kalmaz. Sözleri de blowing the wind galiba değil mi? Rüzgarda uçup gidiyor. Evet Taraf Gazetesi'nin maaşı bugün devlet halkını bombaladı şeklinde. O da bu sözlere, nazire yaparcasına. Bu arada e, siz şey dediniz hani e, bunların bu kadar gecikmeli de olsa gecikmeli haber olması belki de normal dediniz çünkü. Her şeyden önce Kürt olmak ama bir de tabii köylü ve kaçakçı olmak. olmak. Dolayısıyla, Dolayısıyla yoksul olmak. 50 lira için yapıyorlar. Evet. Her gün yapıyorlar bu katırlarla. parça olmuşlar zaten. Baktan ama öldükten de... sonra dahi ee, yani bu artık iyice ayıka çıktıktan sonra dahi başaramamışlar. Bazı gazetelerde mesela Hürriyet gazetesine baktığımız zaman manşetini biliyor musunuz? Hürriyet gazetesinin depremle ilgilendiğini gördünüz mü Van depreminden bu yana ciddi bir şekilde? Hayır. İşte yeni hayat. Hmm. Depremden bu yana çok zor hava koşullarında yaşayanlarının sürdürmek zorunda kalan 500 aile Hürriyet Mahallesi'nin kurulmasıyla sıcak yuvalarına kavuştu. Ancak Van'da hala zor koşullarda yaşayan binlerce kişi var şeklinde bir ee, propaganda haber şeklinde reklam haber aslında Hürriyet Mahallesi çünkü ya yalnız zaten e, Van depremine gelince şimdi insanın hakikaten ağzını açı açtıracaklar yani sonuç olarak her gün ama radyo o, açık gündemde kalsın. gündemde şey yapıyoruz yani e, deprem günlüğünü iyi kötü oradan insanların ama zaten de, konu bu ha değil hayatlarını tutmaya çalışıyoruz hay biliyoruz ne yeni hayatı bu neden bahsediyorlar yani. Orada e, çok sayıda sivil toplum kuruluşundan ve arkadaşlarımızdan gelen bütün şeyleri yani sabunun bile olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Herkes kiminle konuşulsa deprem programında burada durum anlatılır gibi değil dedikten sonra işte hayat diye harika bir modern modernist dünya mı tarif ediyor? Hürriyet evet. Kastesi ve bugün de değil mi? Bugün de ve e, 35 kişi de. Ölen 35 çoğu çocuk 35 e, köylünün sadece sür manşetten yer alabildiğini görüyoruz. Hürriyet gazetesinde. Ve manşette şöyle 35 ölü çok üzgünüz. Dört savaş uçağı tarafından terörist sanılarak bombalandı. Kaçak mazot ve sigara getirirken şırraklı köylüler diyor. Peki şöyle bir şey yapalım. Irak F-16 uçakları ben bilmiyorum. Ama alıyorlar zaten. Şimdi yeni bugünün haberi... Amerika 16, Birleşik şart değil. Herhangi bir uçak. Yani modern uçakları füze, da neyse. satıyorlar. 11 milyar dolarlık bir... Günün önemli haberlerinden biri. Belki 2 dakika ona da değiniriz. O uçakları aldı. Irak peki... Türkiye sınırında... Böyle bir şey yapıp... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından... 35 kişiyi... 36 kişi neyse öldürseydi nasıl çıkardı sence bu gazete Aynı konu değil ki. Hı? Aynı değil ki ama yani bu analoji yanlış. Kusura bakmayın yani şey Irak kendi vatandaşlarını öldürseydi Türkiye'den nasıl bir tepki çıkardı şeklinde sormamız lazım. Veya şöyle soralım formül edelim soruyu. İsrail'in biliyorsunuz Arap vatandaşları da var. Evet ben de şimdi İsrail'e gelecektim zaten. İsrail'in bu Arap vatandaşları e, Batı şeria ile İsrail arasında diyelim ki e, veya Gazze ile İsrail arasında kaçakçılık yapıyordu. Hayatlarını kazanmak için bir şekilde 3 kuruş para kazanmak için. E, ve İsrail jetleri bunların 35'ini tek seferde öldürdüğünü varsayalım. Oldu mu bugüne kadar böyle bir olay hatırlıyor musunuz böyle bir boyutta? Olmadı. Çok eski var. Yani daha 48. Önce, yani kurulurken yapılanlar var. E, Türkiye'nin tepkisi ne olurdu? One minute. Gazze'ye gidilir miydi? Pardon susayım ben bir dakika. Evet çok yani hakikaten gazetelerin nasıl verdiğine de bakalım ama millet gazetesi de manşetten vermemiş büyük tepki çeken emekli milletvekillerinin maaşlarına fahiş zamma Cumhurbaşkanı Gül vize verme diyor. Bu arada televizyonlarda da mesela e, normal şey programları var. Bu haberi biz almışız. Sonra araştırmak zorunda kaldık. İşte, e, BDP'li milletvekillerinin mesela Başbakan'a ulaşmaya çalışıp Başbakan e, bu rahatsızlığından dolayı uyandıramıyoruz falan diye korumalarından ve başkalarına da ulaşılamadığını konuşurken işte normalde televizyon programlarında da işte Haber odası gibi şeyler var. Yani üzerinden on iki saat geçmiş ve insanlar, gazeteciler oturup konuşuyorlar. Bunların arasında arkadaşlarımız da var. Ya bu şike meselesi diyor birisi mesela. Ha evet o çok önemli onunla ilgili konuşalım. İşte Cumhurbaşkanı veto eder mi, geri döndürür mü maaşları ve milletvekili maaşları ve tek kelime yok. Tek bir kelime yok. 35 çocuk çocuk, 35 kişi öldürülmüş orada. Param edilmiş. Bombardmanda, traktörlerle cesetler taşınmış. Katır ve eşek dinleyicilerimizin aradığını da biliyoruz bu arada. Ee, televizyonları. Yani ne oluyor diye verilen açıklama biliyor musunuz? Hayır. Açıklama bekliyoruz. Evet. Açıklama olmadan haber olmuyor çünkü. Evet bu yani BDP yaz ilan etti ve bu olayın katliam olduğunu ilan etti. Diğer gazetelerin manşetlerine de kısaca göz gezdirelim. Vatan kahreden hata diyor. 35 yurttaşa İHA bombası yani insansız hava aracı bombası diyor Radikal Gazetesi. Milliyet gazetesi manşetten vermemiş 35 sivile bomba diyor ama. Yüzsül manşetten. Milliyet gazetesinin dün ben internet sitesini gün boyunca takip ettim. Çünkü gerçekten ibretlik derecede o rezalette bir yayın yapıldı. Yani saatlerce öğleden sonraya kadar neredeyse bu haber doğru yer almadı. Sivil mi acaba Acaba ölenler gibi. sivil mi gibi kalıplar kullanıldı. Evet. evet. Hatta başka bazı yerlerde de uçaktan düşen bomba köylüleri vurdu gibi. İHA şeydi o. Öyle mi? Evet. İhlas Haber Ajansı. Evet. evet. Şey, i̇nternet sitesi. Bombanın uçaktan düşmesi. Evet. Yeni Şafak ölümcül hata demiş. Bir günde bir günde e, Uludere katliamı diye çıkmış. E, Özgür Gündem soykırım manşetiyle çıkmış. Habertürk sınırda vahim hata diye çıkmış. Sabahın da manşeti Gediktepe sendromu kaçakçıyı vurdu şeklinde edilginleş, edilgin hale getirilmiş birdenbire. Hani sendrom var. sendromu ne? İşte yanlış istihbarat falan herhalde. İşte Gediktepe ve Dağlıca baskınlarının silah yüklü katırlarla yapıldığını bilen birlikler alarma geçerek grubu F-16'larla bombaladı şeklinde. Ee, bir temize çekme operasyonu. Orada. Gerçek bir aslında utanç verici bir durum var. Yani bir süredir şey görüyorduk hatırlarsınız işte e, mağaradan çıkmaya böyle ikna edildi öldürülebilirdi PKK ama öldürülmedi parkası verdi falan şeklinde propaganda haberleri dün de Cüdida ile ilgili olarak zaten vardı vardı ve çok ilginçti şeydi. o haberler e, bazı gazetelerin web sitelerinde yan yanaydı televizyonlarda da bu buna ilişkin bu 35 kişinin e, Şırnak Ulu Dere'de öldürülen 35 kişinin haberlerinden daha ön sırada yani şöyle şeyler oluyordu bütün o her konuda aslında şey yapılırken son dakika haberlerinden geçilmez ve altyazı bile geçmediler burada. Bırakın son dakika girişimlerini. Öte yandan da Judy teröristlere ne kadar insani muamele yapıldığını gösteren propaganda filmlerine yer verildi. Yani insan hakikaten bu kadarına layık mıyız diye düşünüyor ve üzülüyor doğrusu. Böyle bir medya anlayışı özellikle bugün ama bence çok iyi olmuş şey Hürriyet ki Hürriyet Gazetesi'nin tam belki de saklamalıyız onu. Ee, evet. İşte yani, yeni hayat. İşte hayata dönüş. Nispeten ufak bir sürmanşetin altında 35 kişinin öldüğünü gösteren işte yeni hayat. Şey, evet. yani, İkisini e, alt alta çerçeveli, o, çerçeveli basmalıyız. E, hayata dönüş operasyonunun manşetiyle işte yeni hayat Van Erciş'te Hürriyet Mahallesi kurulmuş. Orvelyan çift konuş bu herhalde. Daha iyi bir örneğini en azından. Ve ben kendisini de, de açıkça ortaya koyması gayet Tabii. uygun olmuş aslında. Yani istihbaratın bir MIT ajanından geldiği haberleri de var. O da taraf gazetesinde var. Devlet halkını bombaladı 35 Eylül başlığının altında. Evet bir benim gördüğüm tamamen tepki gösteremeyen kadının da kim olduğunu şimdi gazete fotoğrafından görüyorum. Mercan Encü'ymüş. Yani Dönüş yolunda bir anne oğlunu arıyor. Asker görürsen sakın korkma. Katırlarla kaçak mal taşıyan 12 yaşındaki oğlunu saat 21'de annesi arıyor. Sınırda asker var korkma diyor oğluna. Dur deseler dur kaçma sakın onlar size bir şey yapmaz diye uyarıyor. Yani bilirlerdi askerler kaçağa gidildiğini diye yazmış Muzaffer Duru Şırnak'tan. Ben gördüğüm fotoğrafta Mercan Encü'nün saldırıda iki ...olduğunu kaybetmiş olan Mercan Encü'nün... ...olduğunu anlıyorum. Şimdi görüntülerin... E, ...tamamen şeyde... E, ...şokta... ...ben bu işlerden hiç anlamam tabii ama insan... ...belli bir normal... ...davranış kalıbı içinde olmadığını görüyor bir... ...tanımadığı bir insanın bile... Çünkü ...gözleri öyle bakmıyor... ...yani üzgün bile değil... ...ağlamıyor da... ...bağırmıyor, çağırmıyor tepki vermiyordu yani. Dünyayla bağlantısı kesilmiş. Evet. Böyle şeyler oldu. Hata varsa düzelteceğiz diyor. Bunun yani başbakanından hala bir açıklama gelmemesi, soruşturma başlatıldı ve bütün en derine kadar gidilecek şeklinde bir açıklama gelmemiş olması insana doğrusu çok üzüyor. ve Böyle bir açıklamanın da yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Şahsen sorunların e, Yani oradaki Çeşitli tepkiler de var ama En e, ilginç Olanlarından birinin şey olduğunu Söyleyelim Her yerde Uludere protestoları da Yapıldı Türkiye'de Radikal Gazetesi'nde De var İstanbul Taksim'de de oturma eylemi Yapıldı ondan sonra da olaylar çıktı Ama bunların da verilmesi Harika yani örneğin Vatan Gazetesi'nde tarla başını yakıp yıktılar diye verilmiş bu. Uluderi olayı üzerinden pek çok yerde gösteri düzenlendi. Taksim'de gösteri yapan bir grup yoldan geçen otomobillere saldırdı falan diye verilmiş. Hı. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Şırnak Uluderi'de yaşanan katliamı ikinci 33 kurşun vakası olarak nitelendirmiş. Meclisteki temsilcilerimizin açılım saçılım demelerine bakmayın. Bizim size vereceğimiz yegane şey Halkın kursağından kesip aldığımız Size attığımız bombalardır Size düşen tek şey isyandır Dediğini vurgulamış Yani böyle Demek istiyorlar diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı da Sorumluluk başta başbakan olmak üzere İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığındadır Demiş Görüntü alan hava araçları insansız hava araçları insansız ama ölenler insan. Hükümetin göremediği gerçekte budur diyor. Ve bütünüyle hakikaten operasyon kazası veya başka ne ad verilirse verilsin. Egemen Bağış da konuşmuş Avrupa Birliği Bakanı olaya Başbakanın neden açıklama yapmadığını o izah etmiş. Bu tevili beğenecek misin bakalım. Egemen Bağış diyor ki Başbakan olaya tüm yönleriyle hakim olmadan açıklama yapmaz demiş. E, olaya tüm yönleriyle hakim olması için de çok fazla bekleyecek vakitte yoktur. Ben bir e, kapasitesini. ülkenin vatandaşı olarak sanıyorum siz de paylaşırsınız bu duyguları. Hani e, vekillerimin özellikle başvekilin olaya tüm yollarıyla hakim olmasını falan filan değil. Böyle bir olay üzerine açıklama yapmasını beklerim. Evet. Ve yani hani bu normal bir şey değil bu. Çok kanıksamışız biz ve normalmiş gibi tartışıyoruz ama normal değil bu. bu. Ya, Zaten açıklanabilecek bir durum değil. Yani Pakistan'daki, Afganistan'daki vurmalara bile açıklama yapması ya gerekiyor. Pakistan ve Afganistan'da bu savaş var, abi, değil o, mi? O, o söyleniyor. Onlara bile açıklama yapması gerekir ki zaman zaman yapıyor Somali ile ilgili, Esad'la ilgili, Hı. Suriye ile ilgili ya da başka yerlerle. Ve burada olaya tüm yönleriyle hakim olmadan açıklama yapmaz demesi çok insanı zorluyor doğrusu. Yani Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda, istihbarat Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda söyleyecekleri vardır. Başbakan konunun bütün detaylarına hakim olmadan bir şey söylemez demiş. Tahkikat yapılmalı da demiş sonra ama. İşte böyle. Yani çok ciddi polis gruplara müdahale ediyor. Gösterilerde molotof kokteyli ve havai fişekler kullanılıyor. Böyle bir şey. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Günde 50 lira lafı aklıma takıldı doğrusu. Açık gazete. Evet açık gazete de devam ediyoruz bu korkunç olayın üzerinden konuşmaya. Bu arada tam da üstüne gelen bir haber vardı. Demin konuştuklarımızın üstüne gelen bir haber vardı. Van'da Hürriyet gazetesi kendi fonladı mahalleyi açarken Erciş'te işte yeni hayat diye 500 aile Hürriyet Mahallesi'nin kurulmasıyla sıcak yuvalarına kavuştu. Ancak Van'da hala zor koşullarda yaşayan binlerce kişi var diye de eklemişler zahmet edip ve kendi bağışlarıyla da sonradan görme bir şekilde övülmenin de tam zamanını bulmuşlar doğrusu inanılmaz bir şey tabi e, fakat tam üzerine de bir haber geldi Van'da sabah saatlerine doğru meydana gelen çadır yangınında bir kişinin yanarak öldüğü haberini ekleyelim zengin ailesinin 31 yaşındaki kızları Ceynan Zengin alevlerin arasında can vermiş. Diğerleri ambulanslarla bölgedeki hastaneye kaldırılmışlar. Bugün Pınar Ünç de bir radikal gazetesinde bugünlerin özrünü kim dileyecek diye bir yazı yazmış. Ve şeyi söylüyor yani bütün bu yazının ne kadar zor yazıldığını anlatıyor gazetelerin internet sitelerine bakmadan evvel. Sosyal medyaya bakıyoruz. Önce battaniyelere sarılmış dizi dizi ölü bedenleri gördüm. Bir ülke battaniyelerine sarılmış uyurken onlar çoktan öldürülmüş dallı güllü battaniyelerine sarılmışlardı. battaniyelere Katırlara yüklenmiş bazı ölülerin pantolonları sıyrılmış çamurlu botlarının arasından kararmış baldırları, çocuk bilekleri görünüyordu. Fotoğraflar düşüyor, cenazeleri alanlar konuşuyor, görgü tanıkları anlatıyor. Velhasıl, bilgisayar ekranı ekranında bir önceki gece Şırnak Uludere'de yaşananlara dair parçalar birikiyordu. Dün sabah 8 civarında bizim de açık gazetede daha meselelere uyanmadan bir başladığımız sıraları anlatıyor. Yani 35 sivil, 35 Kürt mazot kaçakçılığıyla geçimlerini sağlamak zorunda bırakılmış 35 insan sabahı görememişti. 20'yi geçen az çoğu onlu yaşlarında çocuklar kaçakçılık yaparak okuyabiliyorlar. Her sınır geçişi 40-50 lira demek. Ben demin günde dedim bu yanlış. Her geçişten, ölüm, hayatı tehlikeye atarak yapılan geçişten elde edilen para 40-50 lira. Bunları sosyal medyadan öğreniyorduk işte diyor ve sonuç olarak şeyi hatırlıyor. Yaşar Kemal'in kaçakçılar arasında 25 gün diye bir röportajını hatırlatıyor. Hatırlıyor ve hatırlatıyor bize Pınar Önç. Antep sınırında ipek entarilik basma çakmak kaçakçılığı yapanlarla derin muhabbetin ötesinde Kemal namlı kaçakçı Adanalı Hasan olarak aralarına karışıp bizzat sınırdan geçiyor. Aysız bir gecede hududa giderlerken sigara yakası tutar. Üç saatlik yoldan ateşi görünür diye alel acele soktururlar dal sigarayı cebine. Belki de birazdan bir makineyle ateşi başlayacak teriyle pusu korkusuyla ilerler. O aysız geceyi uzun uzun anlatır Kemal. Ama bir iki satırda bahsi geçen bir kadın vardır onu hatırladım diyor. Bir sene evvel oğlu kaçakçılık yaparken vurulmuş, ondan beridir kim sınırı geçmek için atları katırları yükleyecek olsa yanlarında bitiyor, onlarla gelmek istiyor. Bir kaçakçı hep böyle düşünür, bakar bakar düşünür, diyor kadın için. Ve şöyle bitirmiş öğünç yazısını, geçmişle yüzleşmekten özürlerden söz ediyoruz. Peki bugünlerin özrü. Evet. Şimdi biraz da şey gidelim. Son bir şey söylemek istiyorum. Genel Kurmay açıklaması ile ilgili de bir e, çift sözüm var. Basın açıklamasını çok geç bir tarihte. Biz dün arayıp tarayıp bir türlü bir açıklamaya rastlayamamıştık. Sonunda geldi açıklama. Genel Kurmay. Zaten kurmayla. ondan sonra da. Basında haberler yer aldı. Evet. kurma açıklanması, vali açıklaması falan beklendi biliyorsunuz. Evet. Çok acayip bir şey. Acayip de değil aslında. Ee, özellikle yedinci maddesi çok dikkat çekici. Bizim açımızdan. En azından benim açımdan. Olayın meydana geldiği yer bölücü terör örgütünün ana kamplarının konuşlu olduğu. Sivil yerleşim bulunmayan Irak kuzeyindeki Sinat Haftanin bölgesidir diyor. Yani ne demek istiyor diye yorumlayalım. Olay hakkında idari ve adli inceleme ve işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diye de bitiyor. Şimdi bu benim aklıma şeyin ünlü lafını get getirdi. Max Frisch'in e, İsviçreli oyun yazarı. Yani bu göçmen işçilerden gaz arbeiterlığı dedikleri Türklerin de bolca aralarında bulunduğu göçmen işçileri anlatırken, biz işçi bekliyorduk, onlar insan çıktı diyor. E, o Onu getirdi bu Genelkurmay Başkanlığı'nın bu açıklaması aklıma. Yani orada normalde, ama ben terörist olmalıydı, sivil o, sivil, o yoktu ama sivil çıktılar diyor. Ama öyle demiyor Gördüğümüz işte. Bölgede, Max Frisch'inki son derece insani bir değerlendirme o oyundan alındı. Evet. İşçi beklenirken yani öyle bir kendimizi şartlamıştık hani e, makine gibi. Makine beklentisi içinde ama bunlar insan. Evet çıktı. Ama yani. şimdi burada e, terörist bekliyorduk sivil çıktı diye bir açıklama yok ki. Kenar kurmanın açıklamasında. Sivil olduklarına dair bir açıklama görüyor musunuz? Yok hayır. Onu bile söylemiyor yani. Evet. Orada ne olduğu belli değil. Yani sivil yerleşim bulunmayan bir bölge olay. Bu olay orada meydana geldi evet. diyor. Yani olayda genel da bir Kurmay şey açıklamasında yok. hiçbir şey yok baktığınız zaman. Yani içerik olarak ama e, medyanın büyük çoğunluğu bu açıklamayı bekledi ve bunun özrünü de e, dilemek medyaya kalmış gibi bir haber var. Yani sivil olduğunu söyle işte geç olarak falan hata yaptık diye. E, yok böyle bir şey evet, şeyde. Genelkurmay genel adına, TSK adına. Özür dileme durumu söz konusu medyada genel olarak. Neyse onlar adına da herhalde Milli Savunma Bakanı e, dileyecektir. İçişleri Bakanı dileyecektir. Belki bir de Başbakan dileyecektir diye. Ümit edemez miyiz? Böyle medya için, için mi? Ha, hayır. Genel kurmayın hatası için. Hmm, belki medya için de diler sonuçta. Büyük ölçüde. Bir bağ var sanki arada. Var evet. Peki Suriye'ye geçelim çok kısaca gidelim. 5-6 dakika vaktimiz var. Suriye'de gözlem turu var. Suriye'de BBC Türkçe haberlerinden de bakabiliriz. Orada Suriye'ye geçtik ama şey de söyleyelim ya bunu da söylemedi edemeyeceğim. Dün hakikaten bu olayla bu Mudure'deki olayla ilgili olay demeyelim katliam aslında yani her yerde de olay deniliyor benim de dilime evet. maalesef bulaşı verdi bu. Ee, bu katliamla ilgili haberi BBC'den, Guardian'dan ve e, diğer Lamont'tan falan e, yabancı gazetelerden, ajansları geçtim gazetelerden e, okumak Türkiye'deki medya organlarından önce hakikaten hakikaten çok ilginçti. Evet ve bayağı Türkiye yanlış yanlışını itiraf etti filan gibi dolaylı yoldan ama bizdeki gazetelerden ve televizyonlardan o, önce çok önce tabi canım ajanslardan filan evet evet sonuçta Suriye'de çok o, olağanüstü tuhaf durumda gelişmeye devam ediyor tabi gözlemciler şan anlı şanlı bir jenosit soykırımcı generali de başlarına geçir barış heyeti olarak yolladılar askeri yerlere girmelerinin yasak olduğu yerde gözlem turu yapılıyor. Yani hakikaten absürt tiyatrosu demek bile yeterli değil. Ama yönetimin Arap Birliği'ne şiddete son, şiddete son vereceğiz sözünü vermesine rağmen asker ve polis dün onlarca kişiyi daha öldürmüş. Yani gözlemciler orada dolaşıyorlar. rahatsız edici bir şey ...bulmadık demiş o soykırımdan. Birinci derecede sorumlu tutulan Sudanlı general. Bir gün önce söylemişti bu sözleri. Şimdi ise 25 ila 40 arasında ölü olduğu söyleniyor. Yeni tam sayıda verilemiyor. Gözlemcilerin orada olmasının amaçlarından bir tanesi de... ...sanıyorum ülkede ne olup bittiğini daha net bir şekilde kaydetmekti. Ama şimdi bu da hala mümkün değil. Ee... Ayrıca başka eylemciler mesela... ...ya deli gibi çalıştık bu ziyaret için demiş... Tanıkları bir araya getirdik ölüm ve saldırı noktalarını be belgeledik yani gelsinler göstereceğiz işte şurada şunlar öldürüldü bunlar yapıldı diye ee, ve gözlemciler ortada yok demiş mesela güvenlik önlemleri çok sıkı görünüşe göre onlar da bizim kadar çok hazırlık yapmış diye eklemiş yani insan gülmek mi? Ağlamak mı gerektiğini de tam kestiremiyor. Orada Burada BBC Türkçe haberleri. Gözlemci Şiddet denilen şey de, artmış yani. Bir de gözlemci denilen heyet de bir aslında heyet yani başka bir şey değil. 60 kişiden oluşan bir heyet. Bütün ülkeyi gözlemleyecekmiş. Evet başında da Sudanlı e, pek çok cinayetle hatta katliam ve hatta soykırımla da suçlanan General Mustafa Eldabi var. 90'larda kendi ülkesinde işkence ve kayıp kişiler vakaları konusunda sorumlu tutuluyormuş. Yani düşün yani. Neyse öyle işte heyetler kilit kentlere gitmiş. Böyle bir traji komedi ceryani diyor. Bir başkası Mısır'a geçelim şimdi. Son derece vahim şeyler oluyor. Ee, sivil topluma büyük bir taarruza geçmiş Mısır Genel kurmayı. Yüksek Askeri Komite miydi neydi adı? Ee, Mısır Güvenlik Güçleri Guardian'da çok ayrıntılı birkaç haber var. Onları da hemen e, söyleyelim. Yani herkes uluslararası gözlemciler Amerika Birleşik Devletleri derin kaygı belirtmişler. Çünkü Kahire'de 17 ayrı sivil toplum kuruluşunun, uluslararası kuruluşun bürolarını basmış askerler, kolluk kuvvetleri. STK'ların. Ee, bürolarının basılması falan da bize yabancı şeyler değil aslında. Değil evet. Örnek ülke Türkiye mi diyeceğiz burada? Arap Baharı için öyle bir şey vardı ya muhabbet hatırlarsınız. Evet. Ee, yani bayağı demokrasi yanlısı insan haklarını savunan örgütlere, Kahire merkezli örgütlerin hepsine girmişler polisler o robokoplarla ve askeri polis de var mı bilmiyorum aralarında bayağı ilginç hatta e, eski Amerika Birleşik Devletleri'nin eski dıştırı bakın Madeleine Albright'ta eee başkanlığını yaptı, kuruculuğunu yaptı. US National Democratic Institute'a da girmişler. Onlar da biraz şaşırdılar herhalde çünkü Amerika'dan esas olarak ona tepki gelmiş tabii. Ne oluyoruz filan diye. Ve derhal bu şeyi çözün diye de Dışişleri Bakanlığından bir cevap gelme o da bir kadın ya. Ee, şimdiki Dışişleri Bakanı da yine Clinton da e, acilen hükümete bir uyarıda bulunmuş. Bu şeyi çöz hemen. Yoksa ilişkilerimiz tehlikeye girer demiş. Amerika-Mısır ilişkileri. Amerika'nın Mısır'la ilişkilerini bilemem ama Irak'la ilişkileri ve Suudi Arabistan'la ilişkilerinin fevkalade olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü iki tane yılın son tamamlarken iki tane Son derece ilginç haber var. Hiç şaşırtmayan ama önemli. Bir tanesi Irak'la çekildi ya. F-16'ları satacakmış. M M1 Abrams tanklarını F-16 tanklarını F-16'ları ve başka şeyler de satacakmış. 11 milyar dolarlık yüksek teknolojili savaş uçağı ve tank veriyorlarmış. Zaten şimdi tam ortasından ikiye doğru bölünmeye doğru gidiyor. Hatta üçe belki. Bölünmesi tehlikesi de var. Bırakın. O sırada 11 milyar dolarlık cukka silah geliyormuş böyle. Ama mühim de değil bu. Çünkü Suudi Arabistan'la yaptığı yeni anlaşmaya bakılırsa çok daha az kalıyor. de kulak bile sayılabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ...daha yeni 30 milyar dolarlık... ...84... ...F-15 uçağı verecekmiş. F ya da F harfi burada fighter demek. Yani savaş uçağı anlamına geliyor. 84 Boeing savaş uçağı veriyormuş. Ve mevcut... ...F-15'lerin de modernizasyonunu yapacakmış. Ona da söz vermiş. Toplam 60 milyar dolarlık bir... Onun için de kulak diyorum yani altı katı hı hı. neredeyse beş buçuk katı şeyin Irak'a Irak verdiğinin. Ve onun on beş yıl içinde tamamlanacakmış durumlar böyle. Son haberde şey verelim. Abdullah Gül'den emekli vekillerin maaşlarını yüzde yüze yakın oranda artıran düzenlemeyi geri çevirmiş. Buna veto diyorlar ama veto değil bu kurul şeyin adı. Kanunu geri göndermiş o haberi de verelim ve bugünkü ilk saati bununla tamamlayalım. Van Depremi Günü Bugün 30 Aralık 2011 Van Erciş depreminin 68. Van Ecemit depreminin 51. günü. Başka kentlerden kalabalıkça bir grup yılbaşını geçirmek üzere Van'a gitti. Telefon attığımızda Ayda Erbal var. Yalnız değilsin Van girişiminden. Ayda günaydın. Günaydın Çiğdem. Birkaç gündür Van'dasınız. Önce her Van'dakine ilk sordum soruyla başlayayım. Hava nasıl? Hava soğuk. Yarın kar yağacak bekliyoruz. Ee, yani soğuk. Ama gündüz, gündüz çok kötü olmuyor. Geceleri daha kötü oluyor. Gündüz bayağı idare edilebiliyor yani. Hmm. iki gündür Gündüzü oradasınız. Baştan itibaren Van'ı çok yakından takip edenlerden birisin. Ama ilk kez gittin. Neyle karşılaştın? Biraz değerlendirir misin durumu? Ee, Valla bizim grubun ismi yalnız değilsin. Van ama Van şu anda yalnız. Ee, doğru düzgün STK kalmamış durumda. Kalitas var. Vakat var. Bir de kamer var. Önümün Ki aslında çalışan. vakatta kadar kamerde zaten oralı Buralı. Tabii onlar da buralı. Bir tek karitas var. O da zaten aslında yurt içinden olan bir örgüt değil. Şu anda STK'ların bana yalnız bırakmış olması gibi bir durum söz konusu. Yani tek başına gönüllülerle olabilecek bir şey değil bu benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü hala çok fazla ihtiyaç var. Gelen malların organizasyonu ve dağıtılmasında çok fazla gönüllüye ihtiyaç var. Ama şu anda görünen okey yalnız bırakılmış durumda Van. Siz nerede kalıyorsunuz? Biz e, biz e, Kaleci Köyü'nde kalıyoruz. Vakat'dan Zozan Özgökçe'nin e, ailesinin evinin bulunduğu yerde. Fakat evde kalamıyoruz tabii ki. Konteynerler var. İlk gece geldiğimizde e, köyde elektrik sorunu vardı. Biz hiç ısısız kalmak zorunda kaldık. Hiç ısı yoktu kaldığımız konteynerde. Ve genelde e, elektrikler gidip geliyor. Köyde trafoda sorun var. Ve sadece bu köyün sorunu değil yani pek çok köyde elektrik sorunu var. Ve elektrik ısıtıcısıyla ısınıyorsanız, eee obadan zehirlenmeyelim filan diyorsanız o zaman durum kötü. Çünkü biz yani hiç ısısız kaldık bir gece boyunca. Ki sanırım pek çok insan sadece elektrikle ısınıyor. Evet çünkü tüpün bulunması zor. Tüpte zaten tehlike var. Kömürde gazdan tehlike var filan diye. Elektrik çok önemli ama tarafa da sorun olunca tabii elektrik doğmuyor. Bu arada şu anda elimde Anadolu Ajansı'nın bir haberi var. Sabah saatlerine doğru meydana gelen çadır yangınında bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği 31 yaşındaki Ceylan Zengin. Dolayısıyla çadır Anladım. yangınları da devam ediyor aslında. Tabii. Tabii. yani Zaten bu elektrikli ısıtıcıların falan da çadırın içinde olması mümkün değil aslında. Ama tabii en iyisi yine elektrikli ısıtıcı çadırın ve konteynerler içinde. Peki şehirde genel olarak neler gördünüz? Dolaşma fırsatınız oldu mu? Şehirde dolaşma fırsatımız olmadı çok henüz. Bir ya da iki güne daha çok dolaşabileceğiz. Çünkü vakadın epeyce bir yeni kargosu gelmişti fakat gönüllü sayıları çok az olduğu için. Hemen ona girişmek zorunda kaldık Şöyle bir Çalakalem gördük şehri Hala çadırlarda insanlar tabii, Evler hala çadırlar Evlerin önünde hala yani çok Çadır kent olan pek az yer var Sen de zaten görmüşsündür Yani Çocuklar işte okula başlayacaklar Ayın ikisinde fakat Dediğim gibi gönüllüye çok ihtiyaç var Bir de burada gördüğümüz bir şey var bizde gelirken Öyle geldik insanlar hala ne yapabiliriz Diye düşünüyorlarsa Gönüllüleri uçurmak için millerini verebilirler. Biz öyle geldik. Bunu açıklarsanız ya da bu programda da söyleyebilirsiniz. Bir sonraki programda da bu önemli bir şey. Bir de mesela şimdi okullar tatil olacak, üniversiteler tatil olacak. O insanların buraya yönlendirilmesi lazım. Bir ikincisi burs için bir şey yapabilirler oradaki insanlar. Yani. İlkokul değilse de ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine burs verilebilir. Çünkü bütün altyapı bozulduğu için insanlar işsiz şu anda. Yani para dolaşımı çok az. Dolayısıyla... Paraya ihtiyaç var yani normal çocukları destekleyecek. Böyle şeyler yani gördüğünüz gibi. Gördüm. Peki ayda vakada hala yardım gelmeye devam ediyor diyorsun ama aynı zamanda da biliyoruz ki hakikaten vakat kamer ve bir iki yer dışında çok fazla çalışan kalmadı. Ben geçtiğimiz günlerde vakatın bir çağrısını paylaşmıştım onu tekrarlamakta fayda var herhalde. Oraya ciddi bir gönüllü desteğine ihtiyaç var vakat özelinde. Ve bir de orada... şöyle bir şey var ee, sözünü kestim pardon. Lütfen. Ee, gönüllü desteğiyle beraber Gönderilen malların nasıl gönderileceği de Aslında çok önemli bir destek Vakat için Biz geri döndüğümüzde yalnız isim van sitesine öyle bir e, şey koymayı Düşünüyoruz yani öneri koymayı düşünüyoruz Çünkü Gelen mal eğer organize olarak gelirse kutular içinde buradaki işi hakikaten çok azaltmış olur. Dolayısıyla biz böyle paketler yapmak üzere bir takım bilgiler geçeceğiz şeyde web sitesinde. Şu anda anladık ne var burada. Yani burada dağıtılacak gibi hemen dağıtılacak gibi gönderilirse koliler çok iyi olur. Evet, buradan kastımız şu birisi sadece kıyafet gönderiyor birisi sadece gıda gönderiyor. Onların açılıp tekrar birleştirilmesi Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Bunun için de ciddi bir insan gücüne ihtiyaç oluyor. Siz başında oradasınız. Buradayız. Nerede olacaksınız? Köyde mi? Ee, köyde olmayacağız. Galiba çadır, Böyle şeydeki, merkezdeki çadırlardan birinde olacağız. Ee, muhtemelen kardeş türkülerden gelenlerle oluruz gibime geliyor. Ee, onlar gecenin geç saatlerine kadar biz zaten dağıtım yapacağız. Şeyde değiliz yani. Öyle bir buluşup toplaşıp oturmayacağız. Muhtemelen 12.000 falan gibi bir yere geliriz. Çünkü e, elimizde... E, kadın elinde bir liste var e, önceliği olan okay. kadınlar işte eşi olmayan e, boşanmış e, şiddete uğramış kadınlar onlara dağıtım yaptıktan sonra elimizde kalan malzemeleri bir takım çok e, fakir olan çok hiçbir alın gücü olmayan e, mahalleler onları tespit etmiş durumdalar oralara bırakıp ondan sonra bir yere geleceğiz. Yani biz gecenin yılbaşının ilk saatlerinde dağıtıyor olacağız. Ondan sonra toplanacağız bir yerde konuşmak için. Peki ayda. Pazartesi günü yılbaşını nasıl geçirdiğinizi konuşmak için tekrar sizi arayacağız. Teşekkürler Çiğdem. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler. Van Depremi Günü Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Anısınız. iyi diyemeyeceğiz vallahi. Yani <gülüyor> her zamanki gibi evet bu yani bu çok iyi değiliz hayır. bunları daha acısı belki zaten konuşuyor olmamız evet. birkaç hafta önce işte konuştuk hani bu yola bu noktaya giden insanların masum insanların ölümüne giden yolda işte bu insansız araçlar vesaire ee, ve tabi e, Türkiye'nin ondan da bahsetmiştik e, işte sahim sağlık alanında bir merkez olmak istiyor çevre ülkeler için hem işte şey turizm alanında hem işte şu alanında bu alanında ama aynı zamanda silah satışı alanında da yani Türkiye'nin e, yakın e, dönemdeki en büyük hedeflerinden biri bir silah üreticisi haline gelmek ee, ve bundan dolayı işte giderek de aslında bizim fark etmediğimiz şekilde gazetelerin işte oralarında buralarında küçük haberler olarak çıkıyor. Bazen de hani büyük başarılar olarak yansıtılıyor. İşte askeri bilmem neyi işte ilk Türk bilmem nesini yaptık. x tabi Tabii, işte, işte tabii dur, durmadan çıktığı gibi mesela daha belki gün biz burada özene özene yazılmış bu haberi teşrih ettik. Yani bir şey yapmıştık. Habertürk'te çıktı. Başbakan işte şey hakkında bilgi almış bu İran füzeleri hakkında. Evet. Ve yetmez onlar İran'ı geçmemiz lazım demiş. Emir vermiş. 250 kilometreymiş en yüksek menzili Türkiye'nin elinde. 150. Bu. 150. Evet. Onu 2500. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii haber yazan arkadaşa falan da saygısız gitmek istemiyorum muhakkak. Yani bu haber çok değerli. Çünkü artık eskiden milli güvenlik kurullarından böyle çarşaf çarşaf. Haberler alınırdı kapılarda beklenirdi bilmem ne. Şimdi de tam tersi bir ilgisizlik var. Yani orada ne olup bitiyor gerçekten ne konuşuluyor bilmiyoruz. Yani elbette yani ben bu şeye tabii çok karşı olmama rağmen kişisel olarak hı hı. devlet sırrıydı bilmem neydi falan. Bazı evet. şeyler belki dışarı çıkamıyordur ama e, gerçekten de bir opak böyle tamamen şey bir adeta da bu sefer bir perde var. Ee, hani eskiden belki bir orası tansiyon çekişme yeriydi bilmem neydi asker sivil ilişkileri bakımında fakat şimdi bir anlaşma mı daha kötü bilemiyorum artık evet. yani bir de anlaşıyor olmaları artık belki daha da acıklı bir durum teşkil ediyor neyse. <gülüyor> evet yani güzel haritalarla filan evet. verilmesi de insanı dehşete düşürüyor böyle. Evet şimdi böyle bir haber var Tabi bu haberde e, gerçekten orada ne konuşuldu ne oldu bilmiyoruz Yani belki bu muhakkak işte sızdırılan bir haber bir kısmen vesaire Ne amaçla sızdı ne oldu vesaire Ya yani sorun şu Eğer gerçekten Türkiye'de e, ciddi bir e, medya araştırma çalışması olsa Bunu da büyük gazeteler yapabilir imkanları vesaire bakımından çoğunluk olarak yani e, hakikaten Türkiye hangi konudaları askeri olarak dert ediyor ondan sonra ve onlarla ilgili işte bu silahlanma konusuydı, bilmem nesiydi falan filan ne yapıyor yani. Mesela bu İran konusu birdenbire şak diye önümüze çıkıyor ah falan bilmem ne. Yani dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler... Ve Türkiye'nin kendi bu devlet zaten Ankara'da olup bitenler böyle CHP'nin kendi içindeki tartışmaları, çekişmeleri dışında hiçbir şey bilmiyoruz aslında ne olup bittiği, politikaların nasıl geliştirildiğiyle ilgili. Ee, aynı şekilde mesela bu işte e, hani bir e, nevi iç bilgi olarak bir takım ben insanlarla konuştuğum zaman anlıyorum ki e, Türkiye gerçekten e, bölgesinin bir silah Merkezi olmaya doğru gidiyor. Bunun sebebi de işte bir ekonomi var. Ve bu ekonomi bize bir illüzyon yaşatıyor. İşte ne kadar güzel gidiyoruz. İşte Avrupa batıyor. Biz Dünyanın gözdesiyiz. İşte Avrupa bizden öğrensin. Biz onlara işte bir Tayyip Erdoğan'ı Gönderelim de Avrupa'yı da Kurtarsın falan gibi böyle Saçma sapan Laflarla peynir gemisi Dönüyor. Gidiyor. Ama Olay tabi ki böyle değil. Ve bunun Gidişini sağlamak için de bu aslında kozmetik doğru düzgün hani bir üretim yapmadan gerçekten bir hani e, inovasyonla bir takım şeyleri kazanmadan diyelim. Hani derdiniz de oysa illa kazanıyor olmak kapitalist dünyada bir şey olmaksa e, çıkan yıldız onu da aslında doğru düzgün yaptığınız yok. Bunu sürdürmek için işte ne yapmak lazım? İşte bu bölgesinin işte sağlık merkezi, işte şey olsun, sağlık turizmi gelişsin, o olsun, bu olsun, bilmem ne. Daha ülkenin hiçbir kendi sorununu çözmeden aynı zamanda bu işte askeri şey bakımından, satış bakımından Afrika'ya silah satalım, oraya silah satalım, buraya silah satalım, onu daha fazla üretelim. Şu an aslında Ankara'da böyle bir ruh hali var ve bu da çok tehlikeli bir şey. Çünkü bunu e, dizginleyecek e, bir medya baskısı, işte bir e, onun dışında bir kamuoyu baskısı da o yüzden bunlar açığa çıkmadığı, üstünde konuşulmadığı için olmuyor. E, ve bir adeta başı boş bırakılmış, dizginsiz giden böyle oradan para kazanayım, buradan ne yapayım bilmem ne falan gibi. Buna karşı muhalefet de yani yaygın muhalefetten bahsediyorum. Şimdiye kadar son derece müptezel bir muhalefet oldu. Ve önünde işte bundan dolayı ve dalga geçilen hale düşen bir muhalefet oldu. Bundan dolayı da dediğim gibi bir kontrolsüz aslında insansız mekanizmaya dönüşmüş oluyor bu kar çılgınlığı. Ya bunun belli bir noktada ya batar hakikaten. Bu da Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da vesaire olduğu gibi. Ve insanlar işte belki bilmiyorum sokaklara dökülür veya böyle debelenip gideriz bu şekilde Türkiye'nin de bu debelenip gitme konusunda büyük bir başarısı var zaten. Yani hep ta Cumhuriyet tarihi boyunca öyle gitmiş bir şekilde <gülüyor> yaşanıyor yani bütün bu korkunçluklarla. Ee, fakat bu insansız hava araçları ve hava araçları da değil aslında. İnsansız birçok araç işte bu şeyden de bahsedildi. Ee, adeta işte bir duvar örülmesi. Türkiye'nin sınırlarına falan işte yani bu gözlem için kullanılabiliyor vesaire yani e, karar araçları var birçok birçok aslında türevi var bu insansız araçların ve e, dünya çapında e, geçen e, programlarda da bahsettiğiniz gibi devasa bir müthiş bir piyasası var ve e, mesela işte e, önümde şu an bir e, web sitesi açık. Dünyanın en bu konuda önemli bir fuarı var hani bir anlamda gövde gösterisi gibi bir de unmanned vehicles olarak geçiyor bunlar unmanned olunca hani bir orada tabi insansız da değil tam Türkiye'ye daha böyle cinsiyet bakımından <gülüyor> hassas şekilde tercüme edilmiş oluyor erkeksiz hava araçları evet ee, aslında e, bunu 2012'de bir daha derinlemesine incelememizde yarar olacaktır. Ee, çok ilginç birkaç makalede ben gördüm ama bir türlü fırsat o kadar çok başka olay oluyor ki bir türlü fırsat gelemedi onları okuyup derinlemesine inceleyecek. Gittikçe de daha fazla ciddi hata payları filan da ortaya çıkmaya başlamış zaten her tarafta berbat hatalar yapıyorlar bu çok propagandası yapılıyor yüksek teknoloji falan diye ama aslında öyle değil. Evet. Ya yani ins insanı tabii aradan çıkarınca işte o hata payı vesaire çok demem, yükseliyor tabii, tabii muhakkak ki muhakkak işte daha önce bahsettik bunun birçok birçok şeyi var yani hakikaten e, işe yarayıp yaramadığını böyle askeri stratejistler vesaire her neyse onlar da şey yapıyorlar çok konuşuyorlar evet, ediyorlar sadece üretenler çok kar ediyor bir de aracılar. Evet evet aynen öyle ee, Ya bu konuda mesela şey bir emekli albayın e, sözleri var önümde John Rex diye e, savaş bir e, futbol maçı değil yani lanet bir futbol maçı değil yani orada Hı -hı. işte golümü attım bilmem ne falan filan yani bu, burada şey e, o, e, gidip de e, şey yapmak değil ya yani. orada bir bir şeyi hani bir amacınız varsa onu yerine getirmeye çalışıyorsanız ee, onun nasıl ne olursa olsun mübah öldüreyim edeyim falan filan e, gibi bir şey olmuyor işte ve onun geri dönüşleri size o, oluyor aslında ister istemez ve şimdi işte yani bir düşmanlık zinciri oluşuyor vesaire vesaire yani bunlar tabi dediğim gibi sizin de dediğiniz gibi çok derin konular keşke üzerine Türkiye'de çok konuşuluyor olsaydı ve bana çok acıklı geliyor yani bu her onlar bilmemler şunlarla alınırken. Bu kadar heves, heyecan yapıp terörü bitiriyoruz diyenler şimdi ee, ah ya bah bah öldüler deniyor. Bu bana işte biraz timsah gözyaşları evet, gibi geliyor açıkçası. Yani Burada medyanın rolü tasavvur edilemeyecek kadar büyük yani bütün bu insansızlaştırılmış işte. Sadece... E, medya da insansızlaştırıyor Medya tamamen medya. insansızlaştırıyor evet. Yani sadece böyle asker figürleri, yüksek teknolojili silahlar. Krokiler, çizimler vesaire ve sonunda da böyle evet. absürt bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz ama çok feci katliam mı oluyor yani işte. katliam evet tam işte yani orada bu araçların çalışma biçimlerini anlatıldığı zaman da yani işte e, teknik olarak vesaire Orada işte bir takım e, ısı tespitiyle adeta vesaire şeyle e, insanlar böyle bir figür olarak e, şey yapıyorlar İşaretleniyor hedef Ve yani bilim kurgu filmlerimiz, filmlerinde gördüğümüz örnekte Ve orada aha işte geleceğin işte dünyası dehşeti düşme falan işte bir hayatın gerçeği olmuş vaziyette bunlar ve zaten kangrenleşmiş bir sorunun üstüne siz artık bir de bu şekilde bir zehir atınca içinden çıkamazsınız elbette de. Evet şimdi tabi bunların ciddi bir insanlık suçu, savaş suçu mu bilemem ama insanlık suçundan da soruşturma açılması ve hatta sorumluların muhakkak yargılanıp cezalandırılmasını bekliyoruz ama daha herhangi bir açıklama bile gelmedi yani. Ya, açıklama bile gelmedi. İşte bu da tabi çok şey gösteriyor. Çünkü hemen dün Ankara'da işte bir taasıp parkinde bakın işte Roche TV bir saat sonra yayın yapmaya başladı. Bakın işte bilmem ne. İşte hemen bir komplo terisi aramak. İşte yok söz konusu araç heron bilmem ne olunca bunun içine İsrail'de girer. Alırken iyi de <gülüyor> kullanırken <gülüyor> böyle şey olunca bir terslik çıkıcı ha evet falan. İşte ha, bir de bunlar da var değil mi? Bizim bu taraflara onlar girme işte Ankara karada bulunamamanın büyük dezavantajı. Büyük mutluluğu demek istiyorsunuz yani. herhalde değil mi? Yani Demek istemedim seni üzmemek için. Yani merak etmeyin ben de <gülüyor> evet yani zaten bol bol üzüldüğüm için bu konuda. Ve birçok şey var aslında yani burada ama bir hata da birazcık Türkiye'nin genelinde aslında mesela yani bu bir takım şeyler gerçekten hiç sorgulanmadan konuştu mesela bu Cezayir konusundan işte bahsettik gene yani Cezayir malzeme ediliyor falan filan diye ama şimdi Cezayir Türkiye Türkiye Cezayir savaşı sırasında ne yaptı kendi Evet, onu ben evet, yani, bir kuşak bu, bu, olarak hatırlayıp radyo programının evet. birinde söylemiştim. Evet. Evet, bu hani ne Cezayirli direnişlerin, işte Kahire'deki geçici hükümeti tanındı, desteklendi. Ondan sonra e, Fransa ile birlikte işte şey Cezayir'in Bağımsızlığa karşı çekil oy kullanıldı. Evet yani daha ne yapılacak? Ha bir de 1948'de o oy, ki da da cez, İsrail tanınmıştı mesela. Evet. Hani ya yani şey insan hani bunlar ortaya çıkar diye utanır bir kere her şeyden önce. Ama yani zaten çıkınca da bir şey olmuyor ki yani bir utanma duygusunun kayıplığı var ortada. Hafıza evet, yok çünkü. Hafıza yok. Yani çok da tuhaf evet. şeyler oluyor mesela cez, Cezayir konusunda Fransa ile birlikte çekimsel oy kullanan Türkiye'nin Dışişleri bakanı da Fatih Rüştü zorlu sonra onu astılar astık. Üstelik de şimdi de bir yerde gördüm daha geçenlerde bir bir yere adı verilmiş. Yani her şey bir absürt tiyatrosu halinde. Ya evet işte bu yazıyı gene işte zamansızlık ve zorluklar içinde yazdım bu son. Hani Hı. masallardan bahsederken biraz aslında benim derdim oydu yani Türkiye'nin de böyle masal gibi sürreyal ve aynı zamanda masalların gerçek doğasında da bir üçüncü sayfa haberi gibi aslında trajiklikler var evet, böyle. evet. Yani <gülüyor> çıkan... öyle bir durumda yaşıyoruz <gülüyor> evet sonra da başına bu geldi falan bilmem ne gibi böyle sürekli <gülüyor> aslında dizi senaryoları vesaire belki de bu kadar tutmaların sebebi bu çünkü yani olay yani çok e, Bilmiyorum. De, belki 2012'de hiç olmazsa belki bir e, farkındalık gelişirse bunların üstüne daha çok konuşuluyor olursa bir e, gene işte dönüp dolaşıp hep medyaya geliyoruz. Belki de işte çünkü çok e, suni bir gündem yaratılıyor, yaşatılıyor ve Türkiye işte bu e, en sonuç Arap Baharı ile ilgili şeyler falan da tekrar e, uluslararası basında tabi. E, Piyasaya çıktı, geçen yıl neler olmuştu, ne oldu, ne bitti işte bir e, hep yeni yılında öyle bir tarafı olduğu için aslında evet. kendiyle bir hesaplaşma geçen yılı ben nasıl geçirdim, ne yaptım, nerede, nereden nereye geldim gibi bir tarafı olduğu için e, böyle bir e, eski e, tedaviden kalkmış bütün belgeseller, haberler hepsi tekrar piyasaya çıktı. Ve bana çok ağır geldi, bilmiyorum onları seyrederken. Yani çok Türkiye'nin kendisini çok kötü ıskalamış bütün bu gelişmeleri, bütün bu süreçleri çok uzağında kalmış gibi geldi bana. Bir adeta fanusun içinde. Ha, bu kadar çünkü aslında dünyanın içinde olduğundan bahsettiğimiz bir ülkenin bu durumda olması bana çok acıklı geldi. İnsanları yani bugün dünyanın nereye gitsen neresine gitseniz Türkiye'den akademisyenleri şeyleri, tü, tüccarları vesaire, yani öğrencileri, türlü türlü insanı görüyorsunuz. Ee, bir şekilde hayat kazanma gailesiyle, bir e, şeyle, çabayla vesaire. Yani dünyanın dört bir tarafına hakikaten yayılmış durumda Türkiye vatandaşları diyelim. Ee, evet. Ama e, bir yandan da müthiş, müthiş bir içine kapalılık var ve giderek kötüleşiyor bu. Evet bunu özellikle biz işte e, Mahir'le birlikte bu sene e, dört bölüm halinde bugün birincisini Hı -hı. de yayınlayacağımız bu yıl sonu değerlendirmeleri yapıyoruz her sene. Bu evet. sene biraz çok uzun oldu çünkü kaçınılmaz olarak <gülüyor> evet, çok uzun bir yıldı yani. E, orada çok net olarak görüyor insan derli toplu baktığı zaman bir yıl içinde adeta paralel evrenler yaşanıyor. Yani Türkiye o kadar o kadar içine kapanık ki. Hiç ayrı gündemi var yani dünyayla dünyada kıyamet kopuyor devrimci dalga bütün ülkeleri sarıyor yani Çin'e Çine, Rusya'ya kadar uzanmış. Türk'ün umurunda bile değil yani kendi problemleriyle kendi yarattığı problemleri çözmeye çalışan bir çok tuhaf bir ülke yani. E, bu şu bakımdan da bana enteresan geliyor. Bu sadece işte kamuoyunda, medyada falan filan değil. Ama mesela siyasetin e, odak olduğu toplantılara gittiğimde de ben bunu hissediyorum çoğu hmm, zaman. Öyle mi? Mesela bizim böyle bir deneyimiz yok. Çok önemli bu söylediğini. E, Toplumun e, siyasete odaklanan toplantılarında da bunu hissediyorum. Yani bir e, karşılaştırmalı bir perspektif asla gelişmiyor. Yani mesela Türkiye e, bütün dünya konuşuluyor, kendi arasında karşılaştırılıyor bilmem ne. E, yurt dışından işte yaba, yurt dışı da böyle komik oluyor aslında. Bu laflar da hep kendi ağırlıkları var. Evet, evet. Türkiye dışından katılımcılar e, kendi işte konularını... E, kendi deneyimlerini aktarıyorlar diyelim. Onlar işte bir hani ha şöyle bir kulak bir yan kulakla dinleniyor. Sonra onlar geçiliyor. Gerçekten ciddi bir karşılaştırma konusu olmuyor. Ee, bilmiyorum bunun ve mesela hani bölgesel Amerika oluyoruz diyor, diyoruz Türkiye ile ilgili. Ee, Türkiye Amerika'nın da bir e, ayrıcalık tezi vardır kendine yani. Evet. İzolasyon böyle biz ayrıcalıklı <gülüyor> biz onun içinde dünyanın diğer taraflarından farklıyız üstünüz. Ha, biz bize benzeriz zaten bunun Aynen, söylüyorum. aynen öyle. Yani. Çok acayip bir şey tabii. Ve dolayısıyla evet. da hiçbir şekilde haberdar da olunamıyor yani kendi içine dönü dünyası içinde yaşıyor. Yani daha bugün mesela işte bu demin konuştuğumuz konuda iki haber var. Biz Hı -hı. bir kere bütün bu şey olaylarını dış dış haberlerden besledim. Yani dış haberler diye bir bütün gazetelerin ...departmanı var bir kere... ...bu yeterli zaten... ...bir Türkiye bir de dış haberleri var... ...onun ayrı sayfaları var... ...keşke o dış haberlerden şeyi alsalardı dün o zaman... ...bu Uğurderi'deki katliam haberlerini... ...onları da oradan BBC'den... ...Bosol Amerika'dan... ...El Cezire Net'ten filan aldık biz mesela... ...çünkü Türkiye'deki medyada... ...televizyonlarda ve gazetelerde de yoktu... ...öte yandan şey haberleri de yok... ...mesela... Amerika Birleşik Devletleri'ne Suudi Arabistan'a 30 milyar dolarlık F-15 sattığı daha yeni 60 milyar dolarlık ve e, Irak'a tam parçalanmaya doğru giderken üstelik 11 milyar dolarlık da F-15, F-16 ve M-1 Abrams tankları finans sattığı haberleri var. Bunlar da hiç yer almıyor mesela basında. Tabi yani e, o, ve ondan sonra birden bir şey olunca Türkiye'nin gündemine giri verince işte mesela Irak a bölünüyormuş demek öyle mi falan gibi böyle bir te tesadüf evet. şaşı şaşırılıyor onu da mı Türkiye'ye yani tabi dünyanın her yerinde ülkeler kendilerine odaklı haberler ön plana çıkarırlar. Vesaire bunlar olası gelişmeler. Ama dünyanın hiçbir yeri de bu kadar dışarıya kapalı değil aynı zamanda. E, tamamen eskiden bir 10 yıl önce de e, dış haber denilen dünyanın zafiyeti vardı. Ben işte e, dış haber kökenli olduğum için söylüyorum. E, her zaman bir veya evlat hali vardı. Fakat e, giderek e, ve evladı da geçip e, yok evlat vaziyetine gelmesi söz konusu gazetelerde artık bu bölümlerin. Gayrimeşru evlat. Evet ve bütün işte şey çeviri yükünü, gazeteni yüklenen, evet. çeviri servisi zaten dediğim gibi öyle bir hal vardı ama en azından bir takım dış muhabirler orada böyle şeyde orbitte dolaşıyordu böyle yörüngenin içindeydi. Onlar arada bir ses veriyorlardı. Hadi biz buradayız falan ama artık onlar da yoklar. Kopup uzayın derinliklerine doğru gitmişler gibi. Evet bir de senin de gene çok altını çizdi bir husus vardı aklıma geldi yani Türkiye bu kemer sıkma dolayısıyla Avrupa'da filan da işte Türkiye bürolarını da azaltmaları seyreltmeleri ve uluslararası muhabirlerin artık Türkiye'yi daha başka yerlerden takip ediyor hale gelmeleri büsbütün bu içine kapanıklığı da pekiştirici karşı taraftan pekiştirici başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ya, e, bir, e, bir tek çaba varsa dış dünyayı anlamaya yönelik o da Ankara'da mesela yani bir kurumsal çabadan bahsediyorum bireylerin çabaları değil tabi hani medya vesaire şu bu gibi şeylere baktığımızda, tabii bireysel bak akademik çalışmalar falan da var, onları da geçiyorum ama e, bir örgütlü çalışma olarak düşünce kuruluşları var. Bu düşünce kuruluşları da çok enteresan e, aslında. İşte, e, çünkü hepsi aslında sağ çizgide. Evet. Yani niye sağ çizgiyi vurguluyorum? Dünyada çünkü hep bir sağ veya sol diye genelde bir partinin, desteğiyle veyahut hatta bir siyasi hareketin, bir siyasi düşüncenin desteğiyle gelişiyor düşünce kuruluşları. Para gerektirdikleri için vesaire bir politikayı etkileme dertleri olduğu için. Ama Türkiye'de tamamen %100 sağ eksende, yani sağın çeşitli yelpazenin e, ileri milliyetçi, orta milliyetçi, biraz milliyetçi evet. falan gibi serpiştirilmiş durumdalar. Ve hiçbiri Son dönemde de baya geliştiler artık saçma sapan hani üstüne güvenilmez analizler değil, ciddi sofistike şeyler yapılıyor Ankara'da, toplantılar Bu yapılıyor. Daha da tehlikeli. Dinamik de bir aslında şey var, diyelim sektör mü diyeyim artık nedir. Fakat şöyle de bir şey var, yani bir türlü onların da dışa açılamaması söz konusu, gene işte Kafkas sorumlusu bir kişi... İşte bölge dillerini kadar konuşuyorsa neyse falan filan. Mesela SETA'nın çok ciddi çabaları oldu bu Arap Baharı konusunda. Onların e, ciddi de kaynakları var. E, hani AKP ile bir nevi organik bağlantılı mı diyelim o, olup olmadığını şimdi yani açık bağlantısı olmayan tabii ki bu düşünce kuruluşunun. E, orada işte mesela e, Arap Baharı'na bir tek ilgi gösterenler varsa onlardı yani bir samimi ilgi diyelim. Evet, yani evet. Bütün dünyada Şubat'tan beri evet. yıkılıyor. <gülüyor> yıkılıyor ve Arap Baharı ile ilgili dedin ya da Occupy evet. Hareketleri ya da Indignados Hareketi ya da Yunanistan ya da evet. İzlanda hangisini alırsak alalım bir tek muhabir ...çalıştım bunun üzerine... ...bir tek yazı, dizi... Ya arada yani gittiler bir turistik ziyaretler evet. oldu da... Yani ...ama e... turistik ziyaretti onlarda... Yani. ...ha işte mesela şey de... ...bu arada... ...bütün bu hani SETA... ...bu ilgisine insanlar işte... ...mesela Arap Baharı'na katılmış gençleri getirdiler böyle şeyler oldu işte evet. falan filan öyle bir hani bir merak e, teşkil oldu diyelim ortaya çıktı vesaire ama e, orada da mesela Mısır'da bir büro açmak istediler fakat bunu yapamadılar aslında bu Mısır'da bir büro açılması ...SETA tarafından falan e, bir lüks değil o, olmazsa olmaz zorunluluk evet ya da hemen dakika bir gol bir olması hani AKP kendini bu kadar aslında iç politikasını da buna konumla, buna e, odaklıyorken e, Bunun yapılmıyor olması hayret verici zaten Velhasıl işte yapılmadı, edilemedi, olmadı Bilmem neydi falan filan Ve işte bu hep e, şeysizlik e, Miyopluk mu diyeyim artık <gülüyor> Nedir? E, sürüp gidiyor e, Önümüzdeki dönemde e, Türkiye'nin ee, belki de kötü bir model olduğu hakkında konuşulmaya başlanacak. Ve bunun yükünü Türkiye veya AKP nasıl kaldıracak bilmiyorum. Şu an önümde bir tane mesela davet açık. Ee, e, Tim Sebastian bu e, Hard Talk e, programının BBC'deki onun yolladığı bir davet. Ee, Doha Debates diye o Doha tartışmaları diye bir program yapıyor artık. Ve, e, ve şimdiki yeni Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Ocak'ta yapacak ol, olacağı programın adı biz Türkiye'nin Avrupa, Türkiye'nin Arap dünyası için kötü bir model olduğuna inanıyoruz. Ya yani bu tabii provokatif, hani bir tartışma açmak için bir şey. Evet, ama ilginç. Şu ama Çok ilginç. çeşitli Arap ülkelerinden de özellikle demokratikleşme yanlısı kesimden bu yönde ifadeler gelmeye başladı artık. Yorumlar bu yönde geliyor. Yani bu işte bir küreselleşen bu anlamda iletişimin küreselleştiği bir dünyada gizli tutamıyorsunuz. Gazetecilere haşırt diye böyle 50 kişiyi birden alırsanız ondan sonra insanları 2 yıldır hapiste bırakırsanız KCK savaştırmasıydı şuydu buydu bilmem birçok şeyle seçilmiş belediye başkanlarını, işte siyaset kendin temsilcilerine şiddete bulaşmamış, e bunu o zaman meşrulaştıramazsınız ve birileri de sizi sorgularlar. E bir de biz bize benzeri sloganını pek o zaman pozede edemezsiniz. Yani bir yandan model olmak, bir yandan da biz bize benzeriz, bizim şartlarımız farklıdır diyemezsiniz. İkisi birden olmaz yani. Evet yani bu Amerika'nın işte tabi antipatik sempatiklik arasında kendini beğenmişlik arasında gidip geldiği Amerikan elit siyasetinin diyelim. Belki krizleri aslında geçmişinde bu kadar anti Amerikancılık yatan bir şeyin de hareketin de AKP gibi aynı tuzağa düşüyor olması artık ironik mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum yani <gülüyor> komik mi? <gülüyor> evet trajik komik diyelim. Peki birazcık yani bir dakika erken de bitirebilirsek Hı -hı. yeni yılın bu yılın Benim son programı. Benimle bir dakika daha değil yani seninle bir dakika yok diyorsunuz. Evet. Yani çünkü şeye de başlıyoruz ilk bölümü biraz uzun oldu bu sözünü demin sözünü ettiğim geçen yılın ardından Hı -hı. zamanların en iyisiydi zamanların en kötüsüydü başlığıyla çaldık, çaldık bunu da. Hı -hı. Öyle bir ödül çaldık, ödün çaldık ondan evet. iki şehrin hikayesinin girişinden. Böyle bir program hazırladık, onu gireceğiz. Tamam. <gülüyor> o zaman iyi yıllar, çok teşekkür ederiz. İyi ve çok bu sefer güleceğimiz bir 2012. Aynen diyorum. öyle, çok teşekkürler. Görüşmek üzere baba. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Evet, Açık Gazete'nin... Burada son yılın son açık gazetesinin sonundayız Çünkü birazdan e, Açık radyoda Her yıl yıllardan beri Uzun yıllardan beri yaptığımız e, Bir yılın ardından Geçen yılın ardından özet haberini Vereceğiz programına gireceğiz Bu sene onu dört bölüm halinde Hazırladık İlk bölümü biraz daha uzun ötekilerden Ve birazdan giriyoruz şimdi Bir saat kadar sürecek 2 yarım saat daha doğrusu ve bu arada da bu yüzden bugünlüğüne yayınlayamıyoruz. Böylece de işte geçen yılın ardından programlarımızın ilki başlıyor. Web sitesine de koyacağız bu arada bu programı. Hani dört bölüm olacağı için tek seferde veya işte bölümlerden bir tanesini kaçıranlar olursa web sitesinden de daha sonra bütünü takip etmeleri mümkün olabilecek. Evet ya da tümünü birden indirip dinleyebilecekler Aynen. podcast olarak da onu da söyleyelim bu web sitesinde metni de tamamını görme imkanınız olacak elbette eksik yedikleriyle beraber çok uzun bir yılın bir dökümünü özetini yapmış oluyoruz ve böylece de açık gazetelerin bu seneki sonuncusunu da bitirmiş burada biraz erken bitirmiş oluyoruz hepinize günaydın ve iyi yıllar Günaydın iyi yıllar Günaydın, günaydın. ve iyi yıllar Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Geçen yılın ardından Ben bir hukukçuyum ama hukuka karşıyım. Özellikle de uluslararası hukuka. İsrail Eski Dışişleri Bakanı Tipi Livni Filistin tarafıyla müzakere ediyor. Aslında her şey 2010 Aralık ayında Tunus'ta Muhammed Bouazizi adlı üniversite mezunu işsiz bir gencin haysiyetinin polis tarafından ayaklar altına alınmasıyla başlamıştı ama bunu henüz kimse bilemezdi. Tunus'ta diktatörlüğün kolluk güçlerine bağlı bir kadın zabıta, onu pazar yerinin ortalık yerinde tokatlayınca bu azizi kendini yaktı. Delikanlının bedeni muazzam bir yangının fitili oldu. Hızla büyüyen isyan dalgası, Batı neoliberalizminin poster çocuğu, serbest piyasayla kalkınma şampiyonu Tunus'un 23 yıllık diktatörü Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak'ta paldır küldür devrilmesine yol açacaktı. İsyancıları terörist olarak niteleyen Bin Ali'nin Suudi Arabistan'a topuklamak üzere uçağa binerken ayak dirediği, ''Bırakın, burada ülkem için ölmek istiyorum.'' dediği ama First Lady Leyla Tarablusi'nin araya girerek ''Bin şu uçağın besil, tüm hayatım senin ahmaklıklarına katlanmakla geçti.'' dediği öğrenildi. Bin Ali ve Tarablusi ailelerinin Tunus halkına ait bir buçuk ton altını yurt dışına kaçırdıkları iddiası da Fransa basında yer aldı. Aileden 33 kişi Tunus'a karşı suç işlemekten tutuklandı. Milli Birlik Hükümeti açıklandı ancak kilit görevlere Bin Ali kabinesinin eski bakanları getirilince yine ayaklanma çıktı. Protestolarda en az 120 kişi öldü. Dahası isyan dalgası bir Bozkır yangını gibi yayılıyordu. Sevgil, sevgil, sevgil, sevgil, istana, Tunus'u takiben komşu Cezayir'de de protestolar başladı. Yükselen gıda fiyatları ve işsizlik nedeniyle halk sokaklarda polisle çatıştı. İşsizliğin %25 düzeyinde seyrettiği Cezayir'de bu teflika yönetimi, Önce gıda zamlarını geri çekmek, sonra 19 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal yasasını kaldırmak zorunda kaldı. Daha sonra polis denetimlerini hafifletti. Ülkede kapsamlı bir reform programı devreye sokulmak zorunda kaldı. Ancak cin şişeden çıkmıştı bir kere. İnsanlar meydanlarda işsizliği, adaletsizliği, hayat pahalılığını, siyasetteki yozlaşmayı ve kötü yaşam koşullarını protesto ediyor, özgürlük ve demokrasi istiyor... Gerekirse kendilerini yakmaktan çekinmiyordu. Güvenliği sağlamakla yükümlü devlet güçleri ise talimatla insanları öldürüyordu. Ayın sonuna doğru Arap ayaklanmalarının artık simge ülkesi haline gelen Mısır'da Hüsnü Mübarek rejimine karşı kıpırdanmalar başladı. Başkent Kahire'nin adı özgürlük anlamına gelen tahrir meydanındaki gösterilere müdahale edildi. En az 7 kişi öldü, bine yakın kişi de tutuklandı. Aynı dönemde İskenderiye kentinde Kıpti Hristiyanlara ait bir kilise saldırıya uğruyor ve 21 kişi yaşamını yitiriyordu. Mübarek ise başına geleceklerden habersiz ülkedeki Müslüman ve Hristiyanlara birlik ve beraberlik çağrısı yapmakla meşguldü. Ay ortasından itibaren Yemen, Libya, Burundun, Oman, Moritanya Fas hatta Suudi Arabistan'da irili ufaklı protestolar başlamıştı. İnsanlar internet üzerinden örgütleniyor, rejimlerse çeşitli yasaklarla internetin sesini kısmaya çalışıyor, ama buna muvaffak olamıyordu. Fitili Muhammed Boazizi tarafından ateşlenen yangının sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayacağının ilk işaretleri de görülmeye başlıyordu. İspanya'da işsizlik yardımının azaltılmasını protesto eden binlerce insan, başkent Madrid'de başbakanlık ve parlamento binaları arasında 5 kilometrelik bir insan zinciri oluşturdu. Ülkede gençler arasında işsizlik oranı %40'ların üzerinde seyrediyordu. Ocak ayında yıl sonunda yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne nazire yaparcasına aşırı iklim olayları da kaydediliyordu. Avustralya'nın Queensland ve Brisbane eyaletlerinde görülmemiş büyüklükte sel felaketleri yaşanıyordu. Brezilya son 40 yılın en büyük sel felaketiyle mücadele ediyor. Sri Lanka'da sellerden etkilenenlerin sayısı 500 bini aşıyor. Filipinler'de şiddetli yağışlar onlarca kişinin canını alıyor. Almanya'da 30 kasaba sular altında kalıyordu. Macaristan'da Ekim-Ocak ayları arasında 260 kişinin, Hindistan'da ise 2 hafta içinde 200 kişinin donarak öldüğü açıklandı. Türkiye'de genel seçime 6 aykalı kala hava sertleşiyordu. Başbakan Erdoğan, BDP'yi Kürt sorununda çözüm istememekle suçlarken, Doğu ve Güneydoğu'yu BDP üzerinden izleyenlerin oradaki atmosfer konusunda yanıldıklarını savunuyordu. Erdoğan'ın demokratik açılımın süreceğine dair beyanatına rağmen KCK davası ve operasyonları da devam ediyordu. Bir yandan Tunceli Belediyesi resmi tabelalarında Zazaca'yı da kullanmaya başlıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kürtçe tabeli davasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Öte yandan sanıkların Kürtçe savunma yapmalarına mahkemece izin verilmiyordu. Bu davada tutuklu yargılamaların sayısı artarken, BDP'nin Bursa'da düzenlediği mitingde milletvekili Akın Birdal'a saldıran Bilgehan Şimşek ilk duruşmada tahliye ediliyordu. Bir yandan Türkiye İnsan Hakları Kurumu kuruluyor. Öte yandan Amerikan İnsan Hakları ve Özgürlükleri İzleme Örgütü Freedom House'un Dünyada Özgürlükler raporunda Türkiye kısmen özgür ülkeler kategorisinde yer alıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre de 2010'da Ankara, 278 davada İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesini ihlal ederek en fazla mahkum olan ülke oluyordu. İnsan hakları konusunda bu gelişmeler olurken, Kars'taki insanlık anıtı, Başbakan Erdoğan'ın ucube nitelendirmesiyle tartışılmaya başlanıyor, en nihayet insanlık anıtını parçalayıp yıkma kararı alınıyordu. Hasan Harekani Hazretleri'nin hemen yanı başında bir ucube oraya koymuşlar. Bir garip bir şey dikmişler. O bölgeyi de gayet güzel bir park haline belediyemiz süratle getirecektir. İkinci Ergenekon davasına iki buçuk aylık aranın ardından devam edildi. Tutuksuz sanık emekli albay Arif Doğan, JITEM'i üst komutanların kararıyla kendisinin kurduğunu söyledi. Öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun başında olduğu ilk teşkilat olan Hizbul Kontra'yı da kendisinin kurduğunu öne sürdü. Balyoz davasında ise savcılık, Gölcük'teki donanma komutanlığında ele geçirilen belgelere dayanarak Balyoz planının sadece seminer olarak kalmadığını ve uygulandığını iddia ediyordu. Gazeteci Hrant Dink, katledilmesinin 4. yılında Agos gazetesi önünde anılıyor. Anma törenine katılan binlerce kişi, hepimiz Hrantız ve Hrant için. Adalet için sloganları atıyordu. Bu tür cinayetler bir daha asla asla işlenmez. Gelecek kuşaklar böyle bir utanç yaşamasın, taşınmasın. Bu cinayetleri kimlerin aydınlatacağını bilmiyoruz. Bilmek istiyoruz, görmek istiyoruz ve neredesiniz? Fırat için, adalet için. Yılın ilk ayında Iğdır'da evinden kaçtıktan sonra ailesi tarafından geri çağrılan 17 yaşındaki genç kız, 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 25 günlük hamile olduğu belirlenen genç kızın 14 yaşındaki kardeşi tutuklandı. Kadına karşı şiddet olaylarında önceki yıllardan devreden yükselme trendi devam ediyordu. Bu arada bir kanun değişikliğiyle milli parklar ve doğal sit alanlarında elektrik üretim tesisi kurulabilmesinin ilk denemesi gerçekleştirildi. Sit alanlarının HES inşasına açılması ihtimali tepki çekerken meclis, Kanser Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre Türkiye'de çevresel etkilerin yol açtığı kanser vakaları oranının dünya ortalamasının 700 katı olduğu gerçeği ortaya konuyordu. İsrail hükümetinin Mavi Marmara Yardım Gemisine yapılan saldırıyı soruşturmak üzere kurduğu komisyon ilk raporunu açıkladı. Raporda gemiye baskın yaparak silahsız 9 kişiyi katleden askerlerin davranışının uluslararası hukuka uygun olduğu belirtiliyor ve Olay meşru müdafaa olarak nitelendiriliyordu. Ankara ise Birleşmiş Milletler'e sunduğu ara raporda saldırıyı ayrıntılı bir şekilde anlatılarak İsrail'i orantısız güç kullanmakla suçluyor, özür ve tazminat talep ediyordu. 2011'in göçmenler için zor geçeceği daha baştan belli oldu. Yunanistan, Türkiye sınırına 12,5 kilometre tel örmeye karar verdi. Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği böyle bir setin yapılmasına izin verirse... Kendi ilkelerini çiğnemiş olur, dedi. Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği ise her zamanki gibi endişesini dile getirmekteydi. Bu hengamede Yemen açıklarında Afrikalı mültecileri taşıyan iki teknenin batması üzerine 80 kişi hayatını kaybediyor, göçmenlerin ölümle dansında yılın ilk gösterisi yapılmış oluyordu. Şubat Sürekli yok arkeolojik şey, yok çömlek çıktı, yok şu çıktı, yok bu çıktıyla önümüze engeller koydular. Bunlar insandan çok daha mı önemliydi? Yok kuruluydu, yok yargısıydı, bunlara takılıp kaldık. Üç sene bizi engellediler. Marmaray'ın işletmeye açılması değil, maddi kaybı da ciddi noktada. Bundan sonra engel mengel tanımıyoruz. Bedeli ne olursa olsun. Başbakan Erdoğan, Marmaray projesi sırasında yapılan arkeolojik keşiflerden bahsediyor. Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı sadece 18 günde tarihe gömüldü. Eylemciler internet üzerinden örgütlenip zaman zaman 1 milyon kişiyi aşan katılımla tahrir meydanını tarihteki en büyük sivil itaatsizlik eylemlerinden birinin ev sahibi haline getirdiler. Kamp kurdukları tahriri günlerce işgal eden halk, özgürlük, daha iyi yaşam ve mübarek hükümetin istifasına yönelik sloganlar atarken devrimin ideolojik veya dini amaçlı olmadığını belirtiyor, rejim değişikliği ve anayasal reform talep ediyorlardı. İsyancılar neyi istemediklerini belirtirken bir yandan da bir yaşam alanı haline getirdikleri Tahir meydanında ne istediklerini bizzat vücuda getiriyorlardı. Tahrirde kütüphaneden tutun kreşe apayrı bir yaşam pratiği oluşturuluyordu. Who declared an open strike and sit in until bringing down the regime of Mubarak. We will continue. We will continue till we get the goal, till we get the target. What is the target? The freedom of this country. Mübarek'e artık git diye seslenen muhalifler hem güvenlik güçleriyle hem de mübarek yandaşlarıyla çatışmak zorunda kalıyorlardı. Mübarek yanlılarının muhaliflere beton bloklar ve molotov kokteyli attığı kameralara yansırken, özellikle atlara ve develere binmiş baltacıların kılıçlı palalı kırbaçlı saldırısı dehşet vericiydi. Tahrirde Mübarek'in sivil polisleri de vardı. Protestocular yakaladıkları sivil polislerin kimliklerini kameralara gösteriyor, yabancı basın mensupları da rejim güçlerinin şiddetinden payını alıyorlardı they are shooting there are people with, there are some of the thugs with uh, rifles on on the bridge and they shot at the our demonstrators we are not leaving this place in mubarak all people will stay forever here we didn't go to our İyice sıkışan Mübarek önce tehdit, sonra reform vaadi ve nihayet Sadu'ya seslenen üç konuşma yaptı. Rejim cep telefonları ve interneti bloke etmek istedi. İnsan Hakları izleme Örgütü keyfi tutuklamalar ve işkenceleri dile getirdi. Bu sırada Amerika ve Avrupa Birliği sudan çıkmış balık refleksleri veriyordu. Yarım ağız açıklamalar, muğlak ifadeler her iki tarafa itidal ...tavsiyeleri derken gerçek dünyadaki olayların tamamen gerisinde kalmış oldukları açıkça görülüyordu. Obama ve Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Avrupa Birliği liderleri de Mısır yönetiminden... Değişim istiyordu. I spoke directly to President Mubarak. He recognizes that the status quo is not sustainable. And what I indicated tonight to President Mubarak is my belief that an orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now. İtalya Başbakanı Berlusconi ise Mubarak'in Batı dünyasında Orta Doğu'nun en akil adamı olarak görüldüğünü, mevcut yönetimin kalıcı olmasını umduğunu söylüyordu ama. Kendisi de yılın son aylarında kalıcılığını yitirecekti. Türkiye'de bir haftalık izle ve gör politikasından sonra Mübarek'e sert çıktı. Başbakan Erdoğan, Mübarek'i halkın değişim ve özgürlük arzusunu dinlemeye çağırdı ve reform dedi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise başbakanı Mısır halkıyla ilgili söylediklerini Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişletmeye davet ediyordu. Mübarek son bir hamleyle kamuda çalışan memur ve işçilerle asker ve emeklilerin maaşlarını %15 artırdı ama... Muhalefetin sabrı tükenmişti. Halk akın akın meydanlara doluyor, Mısır ordusundan subaylar silah bırakarak halk hareketine katılıyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Mübarek'in ailesiyle birlikte sahil ve tatil beldesi Şarm el-Şeyh'e kaçtığı duyuldu. Ancak Mübarek ülkenin kaosa sürüklenmesinden korktuğunu, kendi giderse Müslüman kardeşlerin geleceğini söylüyor... Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi makamlar icat ediyor ve buraya işkencecibaşı başı olarak bilinen güvenlik şefi Ömer Süleyman'ı atıyordu. Süleyman 11 Şubat'ta Mübarek'in yetkilerini orduya devrederek istifa ettiğini açıkladığı sırada Tahrir Meydanı'nda yüz binlerce kişinin hançeresinden çıkan zafer haykırışı dünyanın dört bir yanında duyuldu be happier I'm the happiest Egyptian is a huge huge victory and we will remember this day forever and ever and I will tell it to my children and my grandchildren that I was part of this and we made this revolution possible And the all of us hug each other. Böylece yönetim belirsiz bir süre için Mısır ordusuna geçmiş oldu. Ordu anayasayı askıya aldı ve parlamentoyu feshetti. Askeri konsey seçimlerin yapılacağı sözünü verdi ve yeni anayasa için bir komisyon kurdu. Ancak mübarek döneminde atanan kabine üyeleri hala yerlerinde durdukları için halkın tepkisi dinmiyordu. Sonunda atananlar da koltuklarını kaybetti ve başbakanlık görevine getirilen Ahmet Şefik istifa etti. 18 günlük protestoların bilançosu ise ağırdı. Ölü sayısı Mısır Sağlık Bakanlığı'na göre 365'i, insan hakları örgütlerine göre ise binleri buluyordu. Tunus ve ardından Mısır'daki isyan dalgası diğer Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine sıçramıştı bile. Bunların en kanlısı 42 yıldır iktidarda olan Muammer Kaddafi'nin ülkesinde yaşandı. Libya'da Ocak ayında bastırılan ufak çaplı gösteriler, yerini ilk etapta bölgesel ayaklanmalara bıraktı. Bir insan hakları eylemcisinin tutuklanmasının ardından Bengazi kentinde başlayan rejim karşıtı gösteriler kısa sürede 4-5 kente birden yayıldı. Çatışmalarda ölü sayısı birkaç günde 500'ü buldu. 20 siz Mingazi'den sonra başkent Trablus'ta ve diğer kentlerde rejim karşıtlarına savaş uçakları ve ağır silahlarla müdahale edildi. Güvenlik güçleri artık cenazelerde bile rastgele ateş açıyordu. Hastane kaynaklarına göre yaşananlar katliam olarak niteleniyor. Bunlar olurken Albay Kaddafi önce rejim karşıtı gösterilere bizzat katılacağını açıklıyor, sonra ortadan kayboluyordu. Arada bir beyaz arabanın içinde elinde bir siyah şemsiyeyle ya da kendisinin yazdığı yeşil kitapla görünerek yazılmamış absürt tiyatro oyunlarından parlak sahneler sunuyordu. <gülüyor> İstifa edemeyeceğini, çünkü zaten devlet başkanı olmadığını izaha çalışıyordu. Ve elbette dillere pelesenk olan argüman Libya'da da geçerliydi. Protestoların arkasında yabancı güçler var. Göstericiler için Amerika'nın hap içirdiği bir avuç genç teşhisini koyan Kaddafi, isyanı durdurmak için bu kez her aileye 400 dolar yardım, maaş zammı ve gıda yardımı vaadlerinde bulundu. Ama halk sokaklardan çekilmiyor. Kadhafi'nin Trablus'un bazı bölgelerinde sivil halka silah dağıtmaya başladığı yönünde bilgiler geliyordu. Kadhafi kendisine bağlı güçlerin yanı sıra ülke dışından getirdiği paralı askerleri ve keskin nişancıları da kullanıyordu. There's just firing people, sniper, sniper shooters are on the roof of every house, every single house. The situation is is horrible here. It's rain, the sky is raining with bullets. Keskin nişancıların sivil halka ateş açtığını gösteren görüntüler sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayılıyor. Başbakan Erdoğan daha 10 ay önce Gaddafi'den aldığı insan hakları ödülünü de iade etmiyordu. Böylece Libya'daki isyan kısa sürede iç savaşa dönüştü. Bingazi'de Ulusal Geçiş Konseyi kuran muhalifler kısa zamanda Misrata, Tobruk gibi önemli kentleri bir bir ele geçirerek başkent Trablus'a doğru ilerlemeye başlamıştı. Ay sonuna gelindiğinde Kaddafi'nin elinde sadece Trablus, Sirte gibi 3-4 yer kaldığı, Libya'nın doğusunun bütünüyle muhaliflerin eline geçtiği, başkent Trablus'ta gıda sıkıntısı baş gösterdiği söyleniyordu. Türkiye ve bazı diğer ülke vatandaşları Türkiye tarafından birkaç gün içinde tahliye ediliyordu. Libya'da bunlar olurken, Başta olayları kınamakla yetinen Birleşmiş Milletler, Kaddafi rejimine karşı yaptırımları kabul etti. Daha iki hafta önce Kaddafi rejimine gelişmiş silahlar satan Avrupa Birliği bu ülkeye her türlü silah satışını askıya alırken Arap Birliği de Libya'nın üyeliğini donduruyordu. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri Libya yakınlarındaki deniz ve hava güçlerini yeniden konuşlandırmakta olduğunu açıklıyor ama henüz bir askeri harekat resmi olarak dillendirilmiyordu. Libya'daki durum yüzünden petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Bu esnada Tunus'ta halk ayaklanması sonucu hükümetin devrilmesinin ardından 3 günde 4000 Tunuslu Akdeniz'i geçerek İtalya'nın Lampedusa adasına çıkınca İtalya adada olağanüstü durum ilan edip Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Boskır yangını yayılmaya devam ediyor. Tunus, Yemen, Bahreyn, İran, Irak, Ürdün, Fas, Umman, hatta Rusya, Hırvatistan, Arnavutluk, Hindistan, Kuzey Kore ve Çin'de de irili ufaklı ayaklanmalar meydana geliyordu. Devlet Bakanı Faruk Çelik'in insan hakları bağlamında bakışını olumlu bulduğu tescilli soykırım suçlusu Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Güney Sudan'ın ülkeden ayrılması kararının çıktığı referandumun sonucunu resmen kabul edince dünyanın 194. devleti Güney Sudan kuruluyordu. Şubat ayı Türkiye için adeta alacakaranlık kuşağı şeklinde geçti. Bitlis'in Mutki ilçesinde yapılan kazıda bir toplu mezar bulundu. Jandarma, kemiklerin 12 yıl önce öldürülen 13 PKK'lıya ait olduğunu, defin belgelerinin ise Mutki Belediye Başkanlığı'nda olduğunu belirtiyordu. Türk Tabipleri Birliği, Güneydoğu'ya ilişkin çalışmasında 114 toplu mezar tespit edildiğini, açılan 26'sından 171 kişiye ait kemik çıkarıldığını açıklıyor, ancak olayın gerçek boyutlarının çok daha büyük olduğunu vurguluyordu. Gerçekten de olayın boyutları hafsala boyutlarını aşıyordu. Tunceli'nin Çöleneser bölgesinde yaklaşık 230 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar ortaya çıktı Kemiklerin 1938'de Dersim'de öldürülenlere ait olabileceği öne sürüldü. Toprak adeta gönderene iade ediyordu. Bu arka plan üzerine Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kayıp kişiler için alt komisyon kuruluyor. Başbakan Erdoğan, Cumartesi anneleri olarak bilinen kayıp yakınlarıyla bir araya geliyordu. Kadın cinayetleri bu ayda hız kesmedi. İstanbul Ümraniye'de Arzu Yıldırım öldürüldü. Yıldırım'ın iki gün önce savcılığa başvurarak birlikte yaşadığı erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Adana'da bir adam boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü. Kadın platformları kadınlara yönelik şiddet olaylarını İstanbul Valiliği önünde protesto etti ve yasal düzenleme istedi. Mısır Çarşısı davasında yargıtayın bozma kararının ardından tekrar yargılanan sosyolog Pınar Selek, Üçüncü kez beraat etti. Ben çok umutluyum diyordum ve umut mesajları veriyordum her yere. Hiçbir hiç şey diyordum hani inşallah kötü bir şey olmaz. Fakat şimdi çok güzel bir duygu içindeyim. Yani şu anda sadece mutlu olmak istiyorum. Arkadaşlarımın senin çalıkları geliyor zaten sürekli telefon açıyorlar. İyi hissediyorum kendim onu söyleyeyim. <gülüyor> Ancak savcı kararı yine temiz etti ve Absürt Tiyatrosu tekrara girdi. Gazeteci Hrant Dink suikastı ile ilgili davaya Beşiktaş Adliyesi'nde devam edildi. 30 kamu görevlisi hakkında cinayette ihmalleri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılması kararı alındı. Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, haklarında soruşturma başlatılan isimler arasında bulunuyordu. Aynı günlerde Tetikçi o gün Samastın Çocuk Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Dink ailesi avukatlarının İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davada cinayeti önlemediği ve Dink'i korumadığı gerekçesiyle bakanlık suçlu bulunuyordu. Gene şubatta Ergenekon soruşturması Oda TV'ye uzanıyor. Gazeteci Soner Yalçın, yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve haber müdürü Barış Terkoğlu, Ergenekon terör örgütüne üye olmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek iddialarıyla tutuklanıyordu. Aynı dönemde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında Devrimci Karargah örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul ediyordu. Bu gelişmeler üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Richard Doe bir yanda özgür basın deniyor ama bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor. Bunu anlamıyoruz diye bir beyanat veriyor ama hükümet yetkililerinin tepkisini çekince yabancı oldukları için kolay anlamadıklarını söylüyordu. Öte yandan balyoz darbe planı davasında tutuklu sayısı Şubat'ta 143'e yükseldi. Davanın bir numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan teslim oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklamalara tepki gösterip yargının siyasallaştığını savunuyor. Genelkurmay Başkanı Işık Koşener tutuklu muazzaf subayları ziyaret ediyor. Başbakan ise bu ziyaretten haberi olduğunu söylüyordu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında yaşanan besleme krizi yine bu ay ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs'ta sendikaların başını çektiği mitingde Türkiye karşıtı pankartlar ve sloganlara sinirlenen Başbakan Erdoğan, Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardır. Sözlerini söyleyince ada karıştı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi atanmasından 6 ay sonra görevden alınıverdi. İzmir'in Bergama ilçesindeki Alyanaoyu Antik kenti Yortanlı Barajı'nın suları altına nihai olarak gömülürken, çevre örgütleri olayla ilgili dava süreci hala devam ettiği için uygulamaya tepki gösteriyordu. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu ise tarihi tahrip ettikleri eleştirilerine katılmadığını, kendilerinin tarihi ve çevreyi en fazla koruyan hükümet olduklarını söyledi. Şubat ayı içinde HES'ler için mahkemelerden art arda iptal kararları geldi. Rize İdare Mahkemesi Artvin'in Borçka ilkesinde hidroelektrik santral yapılmasına ilişkin kararı, Ankara 8. İdare Mahkemesi ise Artvin Demirdöven HES projesinin üretim lisansını iptal ederken, Eroğlu HES'lere gösterilen tepkiyi anlamadığını dile getiriyordu. Çevre ve canlı yaşam için bir müjde de Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Bakan, tek santrali yetinilmeyeceğini, Cumhuriyet'in 100. yılında 3 nükleer santrali işletmede görmek istediklerini ifade ediyordu. Ayın son günü PKK, tek taraflı ateşkes kararını bitirdiğini duyurdu. Örgüt, demokratik açılımın başarıya ulaşması için başlattıkları ateşkesin artık bir önemi kalmadığını belirterek eylemlerin süreceğini açıklıyordu. Ekvador'da bir mahkeme 20 yıl süren davanın ardından Amerikan petrol devi Chevron'u Amazon ormanlarını kirlettiği gerekçesiyle 8.6 milyar dolar para cezasına mahkum ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre küresel gıda fiyatları rekor seviyeye yükseliyordu. 2011 Şubat'ı belleklerde en uzun Şubat aylarından biri olarak yer etti. Let's go, mastermind, mastermind, mastermind, Uh huh. Move Rob, Wanna make moves? Go throw so that rod. First things first, give me a job. Then let's talk about my heat job in Stock like Town. Like kid and I, wanna lock 'cause no quick no my We burn your house, kid style. Everybody's gonna be knocked can't keep us tame. be yes, in the range these Diesel rage, I need to stay. Tyrants gotta be locked away. Crush all our dreams, stayin' alive, will be your only freak. Everybody, pop your feet, tired of being true like me. Call jazz, man, revolution, lost world, we are the solution. This shit don't smell like flour, it's the rise of people power. Welcome to the world, sweet for the heartbeats. In times like these days of our lives, we feel alive. Get out of here, it's time to shine. Back down, move our rocks, back down. Back down, move our rocks, back down. Back down, move my rock. Back down, down. can't dictate. Down. Just back down. Back down, with my rock. Back down, back down, with my rock. Back. Down. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Geçen yılın ardında... Mart. Tabiat oğlunu geri aldı. Ayşe Hacak adlı bir okuyucu Viktor Ananyas'ın ölümünü yorumluyor. Gazeteler yılın ilk iki ayında yaşananları ucuz deprem klişeleriyle tanımlaya dursun, Japonya'nın kuzey doğusu açıklarında yaşanan dokuz şiddetindeki deprem ve ardından gelen tsunami adın ne değeri var ki sorusuna yanıt veriyor ve bu semantik tartışma noktalanıyordu. Tsunami sahil yerleşimlerinde önüne gelen her şeyi sürükledi. İnsanlar, evler, araçlar ...dev dalgaların altına gömüldü. Tarihteki beşinci büyük deprem ve tsunami'nin bilançosu... ...yirmi bin ölü olarak kaydedildi. Felaketten kurtulmayı başarabilen binlerce kişi ise... ...çok kısa sürede daha sinsi bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Fukushima nükleer santralinin reaktörlerinde ard arda sorunlar yaşanıyor... ...santral radrasyon sızdırıyordu. Sızıntıyı durduramayan TEPCO elektrik şirketi... ...çareyi 50 gönüllü personeli... Yüksek radyasyona rağmen reaktörlerin soğutulması için santrale geri göndermekte aradı. İlk başlarda gerek Japonya hükümeti, gerekse TEPCO'dan yapılan açıklamalarda felaketin boyutu hafife alınıyor, sorunun kontrol altında olduğu söyleniyordu. Fukushima Daiichi santrali etrafında 20 kilometrelik bir kordon gecikmeli olarak tahliye edildi. Hükümete göre daha geniş bir tahliyeye gerek yoktu. Sorunun haftalardır çözülememesine tepki gösteren Japon halkı, Başkent Tokyo ve Nagoya gibi kentlerde nükleer enerji karşıtı gösteriler düzenliyor. TEPCO, sızıntıdan zarar görenlere tazminat ödeme kararı alıyordu. Aynı günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, durumun çok ciddi olduğunu, bunun sadece Japonya'nın üstünden kalkabileceği bir şey olmadığını bildirdi ve tüm dünyayı işbirliği yapmaya çağırdı. Fukushima felaketinin derecesi, nihai olarak Çernobil ile aynı seviye olan 7'ye çıkarılacaktı. Ben bugün, 地震、戦後 65 年間経過した中である意味でこの間で最も厳しい危機だと考えております Japonya'daki nükleer felaket tüm dünyada nükleer enerji kullanımını da tekrar tartışmaya açtı. Sonradan Fukushima kazasının nükleer enerjiye bakışını değiştirdiğini söyleyecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkesinde 1980 öncesinde yapılan tüm nükleer santrallerin kapatılacağını, orta vadede yenilenebilir enerji kaynaklarına geçileceğini açıkladı. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da topraklarındaki nükleer santrallerin güvenliğini kontrol etmeye başladılar. Çin, yeni nükleer tesislerin yapımını askıya aldı. Türkiye'de ise bir idrak sorunu yaşanıyordu. Başbakan Erdoğan, Japonya'daki sızıntının Türkiye'nin nükleer enerjide atacağı adımlara engel olmayacağını söylerken sofizme selam çakıyor ve riski var diye tüp gazla mı kullanmayalım sözlerini sarf ediyordu. Her yatırımın olumsuz bir neticesi olabilir. Deprem denilen olay Olamaz diye bir şey yok. Ki bizim ülkemiz deprem kuşağı üzerindedir. Aklın, bilimin, deneyin bize verdiği güç neyse bu güce dayanarak yatırımlarınızı yapmaya devam edeceğiz. Başbakan düşüncelerinde yalnız değildi. Cumhurbaşkanından ana muhalefet partisi genel başkanına kadar ülkede nükleer enerjiye karşı kimse bulunmuyordu. Gezegen deprem kelimesinin kullanımı üzerindeki halklarını tesis ediyordu etmesini ama Tunus'ta başlayan Bozkır yangını da son hızla yayılıyordu. Libya'da Kaddafi rejimine karşı ayaklanma hız kazanıyor. Kaddafi yanlıları artık açıktan sivilleri de hedef alıyordu. Batılı ülkelerin art arda aldığı yaptırım kararları da Kaddafi'yi etkilemiş görünmüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton Kaddafi'nin gitme zamanının geldiğini söylüyor Kaddafi ise Pürneş'e sokaklardaki gösterilerin kendisine destek amaçlı olduğunu iddia ediyordu. Will you leave Libya? <gülüyor> Why do I leave my homeland? Why do I leave Libya? <gülüyor> no demonstration at all in the streets. Not against us, no one against us. Against me for what? Because I am not president. They love me, all my people with me. They love me all. Kaddafi'ye bağlı kuvvetler o günlerde karşı ata geçti. Savaş uçakları ve tanklarla ilerleyen Kadafi güçleri muhalifleri bazı kentlerden püskürtmeyi başardı. Kaddafi Libya televizyonda gösterilen iki buçuk saatlik konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun müdahale etmesi halinde binlerce kişinin öleceğini Libya'nın Amerika için ikinci bir Vietnam olacağı tehdidini savurduğunda büyük çoğunluğu siviller olmak üzere ölü sayısı iki bini bulmuş, yüz binlerce kişi ise mülteci durumuna düşmüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu şartlar altında Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasını içeren kararı kabul etti. Ancak uçuşa yasak bölgenin nasıl oluşturulacağı, vurucu güce hangi ülkelerin dahil olacağı gibi birçok konu daha konuşulmadan Fransız ve Amerikan uçakları işi sağlama aldı. 19 Mart cumartesi gecesi ansızın bombardımana başladılar. Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries. The United States of America is different. And as president Dahası, kapsamı sivillerin zarar görmesini engellemek olan Birleşmiş Milletler kararı, birkaç gün içinde Birleşmiş Milletler kılıfından verdi. Artık komuta NATO'daydı, harekatın komuta üstü ise İzmir'deydi. Bu sırada Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yangın ilerliyor, diğer ülkelerdeki rejim karşıtı protestolar sürüyordu. Suriye'de Beşşar Esad, Şam, Dera, Hama, Humus'ta göstericiler öldürülürken devlet memurlarına zam yapıyor. Bahreyn'de hapishaneler boşaltılıyor ve ülke Suudi Arabistan tarafından Bahreyn hükümetinin davetiyle işgal ediliyor. Sudan'da El Beşir bir daha başkanlığa aday olmayacağını açıklıyor. Ürdün Kralı Abdullah anayasal monarşi fikrini incelemeye başladığını söylüyor. Fas Kralı reform programını açıklıyor ama... Protestocuların öfkesi asla dinmiyordu. Tüm bu isyanların bir de ortak noktası vardı. Diktatörlerin tümü isyanların dış mihraklı olduğuna kalıbını basıyordu. Öte yandan ABD, Afganistan ve Pakistan'da sivillere kan kusturmaya devam ediyor. Amerikan insansız hava aracının Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 kişi ölüyor. Ve böylece ABD'nin son iki yılda Pakistan'da düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1700'ü e aştığı ifade ediliyordu. Afganistan'da ise odun toplayan dokuz çocuk NATO saldırısı sonucu öldürüldü. Neyse ki NATO yoğun tepkilerden de etkilenerek yanlışlıkla öldürdüğü çocuklar için özür diliyor ve olay böylece tatlıya bağlanıyordu. Bugünlerde Afganistan'da yanlarında sivil cesetler ve ellerinde kesik başlarıyla gülümseyerek poz veren bazı Amerikalı askerler yüzünden bir özür de Pentagon'dan geliyordu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika böyle çalkanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde kamu çalışanlarının haklarını kısıtlayan ve pazarlık güçlerini azaltan yasa tasarısı senatonun ardından eyalet meclisinde de onaylanıyor. Tasarının çıkmasını engellemeye çalışan protestocular kongre binasının önünde sabahlarken bir yandan da yaklaşmakta olan kusursuz fırtınanın haberini önceden veriyorlardı. Amerika is not broke contrary to what those would like you to believe so that you'll give up your pension, cut your wages and settle for the life your great-grandparents had. America is not broke. The country is in wealth and cash. It's just that it's not in your hands Türkiye'de ise Ergenkon davasında yeni dalgalar geliyordu. Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık ile Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanıyor, çeşitli adreslerde yapılan aramalarla Ahmet Şık'ın henüz yayınlanmamış kitabının taslığının kopyalarına el konuluyor ve taslığın Ergenkon gibi davaları etkilemek amacıyla bir ekip tarafından hazırlandığı iddiasıyla yine basılmadan toplatılıyordu. Ve dünyada böylesine ender rastlanırdı, henüz basılmamış bir kitapla suç işlenebileceği kabul edildiği gibi basılmamış kitap basılmadan yani kitap olmadan toplanıyordu. Tutuklanan gazeteciler için eylemler düzenlendi, bunun bir susturma ve sindirme harekatı olduğu iddiaları ortaya atıldı, ülke dışından tepkiler yağdı. Avrupa Konseyi Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda uyardı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da Türk makamlarını gazetecileri yıldırma ve tehdide son vermeye çağırdı. Hükümet yetkilileri meseleyi basın ve ifade özgürlüğüyle hiç ilişkilendirmediler bile. Adalet Bakanı Sadullah Ergin sadece gazetecilikten alınsalardı basına darbe olurdu diyerek bu gazetecilerin meslek dışı faaliyetlerinden dolayı tutuklandığını ima ederken soruşturmanın soruncunun beklenmesini isteyen Başbakan Erdoğan, Türkiye'deki basın özgürlüğünün bulunduğu noktayı ağır bir şekilde eleştiren Avrupa Parlamentosu'nun raporunu hazırlayanlar için dengesiz sıfatını kullanıyordu. Kitap yasaklamanın doğru olmadığını ve Türkiye'ye yakışmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Gül ise Aynı zamanda olanların o gazeteciler ve kitapları için bir tanıtım çalışması olarak da algılanabileceğini vurguluyordu. O esnada Ahmet Şık'ın olay yaratan kitap taslağının tamamı sosyal medyada paylaşıma girdi. Özel yetkili başsavcılık hemen inceleme başlattı. Bir sürü kişi ise taslağın bir kopyasını bulundurdukları gerekçesiyle kendilerini savcılığa ihbar ettiler. Türkiye'nin ilk ve tek Nobel ödüllü kişisi yazar Orhan Pamuk, daha önceki yıllarda bir İsviçre dergisine mülakat verirken söylediği, 30 bin Kürdü ve 1 milyon Ermeni öldürdük sözleri nedeniyle tazminata mahkum oldu. PKK yöneticileriyle Kandil'de röportaj yapan gazeteci aktivist Hakan Tahmaz 10 ay hapis, bir gün gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü de para cezasına çarptırılırken, Mart ayına Türkiye açısından ifade ve basın özgürlüğü mührünü vuruyordu. Ama pek övünülecek bir mühür sayılmazdı bu. Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türk Tabipleri Birliği'nin kadın cinayetlerinin son 7 yılda %1400 arttığını gösteren araştırmasının gölgesinde kutladı. Mart ayında hükümete 6 ay süreyle bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı mecliste sessiz sedasız kabul ediliyor ve meclisin bypass edilmesinin yolu bizzat meclis tarafından ardına kadar açılıyordu. Yıl olağanüstü bir olay yoğunluğuyla devam ediyor. Bizler de açık gazeteyi acaba 4 saate mi çıkarsak diye Kafamızı kaşıyorduk. Nisan. Anıt belediyenin malı. Eğer sanatçı heykelin parçalarını isterse o parçalar da belediyenin malı. Sanatçı isterse veririz. Niye vermeyelim? Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, yıkım kararı verilen insanlık anıtının akıbetini açıklıyor. Nisan'da okyanusa radyasyonlu su akmaya ve hatta bizzat Tepko tarafından denize bırakılmaya devam ediyordu. Japonya'nın 600 km açıklarında balinalardan normalin çok üstünde radyasyon tespit ediliyordu. Bu esnada Enerji Bakanı Taner Yıldız, aynı TEPCO firması tarafından Sinop'a yaptırılması planlanan nükleer santral müzakerelerinin ertelendiğini açıkladı. Müzakerelerden çekilen de bizzat TEPCO olmuştu. Ama bakan azimli ve sabahatkardı. Nükleer santral planlarından vazgeçilmemişti, sadece TEPCO ortak olmayacaktı artık. Bunun sebebi de yaşanan büyük felaket ve ihmal, örtbas vesaire rezaletleri değil, bakan Yıldız'a göre Japonların derdinin kendilerine yetmesiydi. Tam bu sırada yayınlanan kamuoyu araştırmalarında Türkiye halkının %64'ünün nükleer santral istemediği ortaya çıktı. Ama halkın sözünün bir önemi yoktu. Araştırma kulak arkası edilecek. Suyumuzu kirletenlere geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana nükleer santraller tıpkaz. Nükleerle başlayan çılgınlık hükümeti her alanda baştan aşağı sarmıştı aslında. Başbakan Erdoğan adı üstünde... Kendi çılgın projelerini açıklıyordu. Trakya'nın boydan boya yarılıp Karadeniz ve Marmara arasına Süveyş ve Panama benzeri kanallar açmaktan bahsediliyordu mesela. İşte paşam Kanal İstanbul. İstanbul artık içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. İstanbul'un batısında Kanal İstanbul ile Boğaz yük trafiğini tamamen sona erdiriyoruz. Artık İstanbul Boğazı tarihin ve geleceğin iç içe yaşayacağı, su sporlarının yapılacağı, kent içi ulaşımın kolaylaşacağı bir tabiat harikası olarak eski günlerine geri dönüyor. İçinden deniz geçen şehre bir deniz az gelmiş, ikincisi de insan eliyle açılmak isteniyordu. Onlarca şirkete yaptırılacak kömür yakıtlı 50 küsur termik santral vardı sonra. Sonra yüzlerce şirkete ihale edilmiş 4 bin hidroelektrik santral vardı. Yeryüzünün en faal sismik bölgelerinden birinde neredeyse fay hatları üzerinde kurulacak 3 nükleer santral, 3. Köprü sonra Boğaz'a ve ardından 3 şehri İstanbul, 2 güzel Ankara, 22 mamur şehir projesi vardı. Bunların hepsi de 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirilecekti. AKP iktidarının Mısır firavunlarının muhteşem piramit projelerini ya da bir zamanların Kızıl Çin'inde Başkan Mao'nun ileriye doğru büyük atılımını akla getiren hamleler. Ancak bunların nasıl kimlere rant yaratacağı, deprem riski, yaratacağı çevre yıkımları, sağlık felaketleri bütün bunlar hiç tartışılmadı. Onlar yerine projenin kimin malı olduğu tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu bu projenin Osmanlı'dan beri var olduğunu belirtiyor. Bazıları da daha önce Bülent Ecevit tarafından önerildiğine dikkat çekiyordu. Bu yeni bir proje mi? Bu memleketin çılgın adamlara ihtiyacı yok. Düşünen adamlara ihtiyacı var. Rahmetli Ecevit bu projeyi yerel yönetimler seçimler öncesinde bir İstanbul projesi olarak sunuyor. Sayın Ecevit'in kendi daklosundan çıkan bu açıklamayı da birazdan arkadaşlarımız sizlere dağıtacak. Bir Nisan şakası gibiydi her şey. Seçim satımı ailindeki ülke çılgın projelerle uğraşa dursun, yüksek seçim kurulu seçim yarışında ben de varım diyor. BDP'nin desteklediği 7 isim dahil 12 bağımsız adayı veto ediyordu. Bir devlet komplosuyla sadece bir AKP komplosu demiyorum bir devlet komplosu ve müdahalesiyle karşı karşıyayız. Parlamento derhal toplanmalıdır ve seçimi ertelemelidir. Alınan bu kararların hukuki olmadığını ve Türkiye'yi zora sokacağını görebilmelidir parlamento. Sürelerin geçmesi lazım. Süreler geçtikten sonra biz gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Gerekçelerimizde hepsi var arkadaşlar. Siyasi olur mu? YSK'nın bağımsız bir kurum. Yoğun kamuoyu tepkisi YSK'ya bu kararından kimsenin anlamadığı bir şekilde geri adım attıracak. Ama çıkan olaylarda 18 yaşında bir genç polis kurşunuyla yaşamını yitirecekti. Dönemin Geçici İşleri Bakanı Osman Güneş ise polisin orantılı güç kullandığını savunuyordu. Aynı orantılı güç Silopi'de polisin attığı gaz bombası başına isabet eden 2 yazıyla 2 yaşındaki Elif Güngeni komaya sokacaktı. KCK davasında sanıkların Kürtçe savunma yapmasının engellenmesine devam ediliyor. Gazeteci Hrant Dink suikastinde sadece tetikçi olan o gün Samast artık çocuk mahkemesinde yargılanıyordu. Danıştay, ilk öğretim okullarında okutulan öğrenci andını iptali istemiyle açılan davayı reddediyor. Trabzon'da izleyici olarak katıldığı bir sempozyumda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan Siracettin Özyurt adlı vatandaş, İstiklal Marşı'nı alenen aşağıladığı iddiasıyla açılan davada 5 ay hapis cezasına çarptırılıyordu. Bir önceki ay ABD'nin Ankara sefiri Richardon'dan One'den almış olacak, Genelkurmay da balyoz davasını anlamadığını açıklayacak oldu. Ancak bu çıkış ne hükümet ne de muhalefetten itibar gördü. Aynı dönemde Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye'nin hapisteki 57 gazeteciyle Çin ve İran'ı geride bıraktığını ve cezaevindeki gazeteci sayısında dünyada bir numaraya yükseldiğini açıklıyordu. Avrupa'nın basın özgürlüğüne dönük eleştiriler içeren raporuna sinirlendiği belli olan başbakan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde ikinci One Minute olayına imza atıyor ancak bu sefer evdeki hesap çarşıya uymuyordu. Zira Erdoğan'ın Türkiye'ye Fransız kalmakla itham ettiği Fransız parlamenterinin Türkiye asıllığı ortaya çıkıyordu. İfade özgürlüğünün sadece basın açısından değil her açıdan sorunlu olduğuna şahit oluyorduk bu sıralarda. Ankara Başsavcılığı öğrencilerin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptığı gösteriyle ilgili 117 öğrenci için hapis istiyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde özelleştirilen bir sigara fabrikasında işten çıkarılan 120 işçinin eylemine polis biber gazıyla dalıyor. İki günlük grev yapan sağlık çalışanları bizzat Sağlık Bakanı'nca marjinal gruplar olarak niteleniyor. Tekel el işçilerinin bir önceki yılki 4C eylemine katılanlar için hapis cezası isteniyordu. Bu ay içinde bilmeyenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının sadece Türkiye için istihdam edildiğini düşünmeleri pek hala mümkündü. Mahkeme bir vatandaşın askerlik yaparken keyfi olarak oda hapsi cezası alması, bir başka davada Kürtçe tercüman yokluğu, bir diğerinde Jitem denen ne idüğü belirsiz mahlukun yeterince araştırılmaması yüzünden Ankara'yı tazmiyata mahkum ediyordu. Hepimiz vergilerimizin bir bölümüyle takır takır tazminat ödüyorduk ve bu bedeli niye ödediğimizi bir türlü anlayamıyorduk. Bayrampaşa cezaevinde düzenlenen ve Hayata Dönüş adı verilen operasyonun planı arşiv tasnifi sırasında tesadüfen 11 yıl sonra ortaya çıkıyor ve bunun gerçek ismi tufan olan bir özel harp operasyonu olduğuna dair ifadeler beliriyordu. Ay içinde Jandarma Genel Komutanlığı Batman'da karnına gelen bir mermiyle hayatını kaybeden Ermeni er Sevak Şahin Balıkçı'nın elin bir kaza sonucu öldüğünü belirtiyordu. Öte yandan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Şemdinli'de bir kitap evinin bombalanmasıyla ilgili hazırladığı iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyük da adını geçirdiği için meslekten atılan Eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında ihraç kararını boya içinde kaldırdı. İddianame hazırlayarak mesleğinin gereğini yerine getirdiği için meslekten atılmak gibi benzersiz bir olaya maruz kalan savcıcı yıllar sonra mesleğine kavuşuyordu. Tabii ki çok mutluyum. yani Ayrıca da mutluyuz. Yani tabii biz haksızlığa uğramıştık. Genel kamuoyunun vicdanını rahatlatan bir karar verildik. Sevmişteyiz, mutluyuz. Nerede görev verilirse orada vazifemize devam edeceğiz. Nisan'da ayrıca üniversiteye giriş sınavında şifre iddiaları büyük tepki çekiyor. ÖSYM Başkanı Ali Demir, Şifre yok, algoritma var diyerek yüreklere su serpiyordu. Tam Cumhurbaşkanı Gül de açıklamadan tatmin olmuştu derken, ÖSYM e daha sonra öğrencilere gönderdiği mektupta sınavda sehven de olsa şifreleme yapıldığını kabul etti. Başbakan Erdoğansa YGS ile ilgili iddialar karşısında gençleri suistimal edenler olduğunu söylerken, biz de Taksim'de onların karşısında 10 bin genci yürütürüz, ama gerilimden yana değiliz diyerek gerilim yaratıyordu. Bir önceki ay PKK'nın ateşkesi son verdiğinin açıklanmasının ardından Tunceli, Pülümür'de yedi, Kahramanmaraş, Pazarcık'ta 3 PKK'lı öldürüldü. Diyarbakır kulüpte bir korucu hayatını kaybetti. Aynı ay içinde biri Hakkari'nin Konur köyünde, diğeri Ağrı'da buldukları cisimlerle oynayan iki çocuk öldü. Olanlar daha kanlı günlerin habercisi gibiydi. Kars'taki insanlık anıtının parçalar halinde kesilmesine de başlanmıştı. Türkiye'de günden böyleyken dünyada da çalkantılı günler devam ediyordu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, eylemler ve diktatörlerin kendi halklarına saldırılarıyla sarsılıyordu. Libya'da NATO bombardımanı sürüyor, NATO, kah kaddafi birliklerini, kah isyancı mevzilerini bombalıyordu. Birleşmiş Milletler'e göre Libya'da en az 3,5 milyon insan yardıma muhtaç durumda bulunuyordu. Gösterilerin sürdüğü Yemen'de halkın, Artık yeter git yahu dediği 32 yıllık devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in alter egosu olan bir süper kahraman olduğuna dair ilk semptomlar bu ay görülmeye başlandı. Nisan'da körfez ülkeleri tarafından hazırlanan planı kabul eden Salih, görevi yardımcısına devretmeye hazır olduğunu açıkladıktan hemen sonra çark edecekti. Suriye'de 48 yıllık olağanüstü hal sonunda kaldırılıyor, yerine ulusal güvenlik yasası hazırlanıyordu. Esat yönetimi 10 yıllar sonra ülkedeki Kürtlere vatandaşlık verdi. Bununla birlikte ülkede sular durulmuyor, 3 haftada sadece Dera ve Humus'ta 200 ölü olduğuna dair haberler geliyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'deki şiddeti kınıyor, Ankara ise Şam'a Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu liderliğinde bir heyet gönderiyordu. Mısır'da halkın baskıları sonucu Hüsnü Mübarek'in yargı süreci başlatıldı. Devrildikten sonra ilk kez konuşan Mübarek, zimmetine para geçirdiğini reddediyordu. Bu sırada Mübarek ailesinin servetine bağımsız gözlemciler 40 milyar dolarlık alt sınır belirlemişti. Mübarek gözaltına alındı ama sayfiye yeri Şarmel savcı tarafından sorgulanırken kendisi fenalaştı. Batı Afrika ülkesi Fildişi sahilinde devlet başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen koltuğuna yapışan Loren Bagbo, Birleşmiş Milletler'in devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Ouattara'ya bağlı güçler tarafından saklandığı başkanlık konutunda yakalandı. Après plusieurs semaines d'affrontements inutiles, l'ancien chef de l'État Monsieur Doran Babo a été arrêté ce lundi 11 avril 2011 par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Yakalayanlar kendisi ve karısını televizyon kameraları önünde taciz etmekten ve aşağılamaktan geri kalmadılar. BAKBON'un görevi bırakması için Birleşmiş Milletler Misyonu ve Fransız Kuvvetleri de saldırılar düzenledi. 4-5 aylık çatışmalar en az 2 bin kişinin hayatına mal olurken 1 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Aşırı iklim olayları Nisan ayında iyice arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Güneydoğu eyaletlerini etkileyen kasırga ve hortumlarda 300'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Küba ise son 50 yılın en büyük kuraklığıyla boğuşuyordu. Kolombiya'da sel baskınları ve toprak kaymalarında ölü sayısı 69'u buldu. Kömür, petrol, enerji şirketlerinin beslediği inkarcılar, iklim değişikliği diye bir şey olmadığı konusunda ısrarcıydılar. Nisan ayı böylece bitmek bilmeyen büyük bir Nisan şakası gibi geçti gitti. be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the a Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 District. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion.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 The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rebound, brothers, the revolution will be live. Emeği geçenler, Didem Gençtürk, Gözde İvgin, Gözde Kazaz, İksen Mavituna, Mahir Ilgaz, Melih Bağış, Mert Öztekin, Ömer Madra, Ömer Şahin ve Volkan Ağır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 into the fire Come on